İvan İliç'in ölümü Tolstoy seslendiren İrem Kızılkaya Büyük adliye binasında görülen Melvinskiler davasında duruşmaya ara verilmiş, savcı da dahil olmak üzere mahkeme üyeleri İvan Yegorovic'in odasında toplanmışlardı. Sohbet esnasında söz döndü dolaştı ünlü Krasov'da davasına geldi. Fyodor Vasilyevich mahkemenin bu davaya bakma yetkisi olmadığını heyecanla savunurken, Ivan Yegorovich kendi düşüncesinde ayak diriyor, Payotir Ivanovich ise en baştan tartışmaya katılmadığı için şu anda da konuyla ilgisiz odaya demin getirilip bırakılan bedemostiye göz gezdiriyordu. Baylar, dedi birden. Ivaniliç ölmüş. Gerçekten mi? Alın okuyun, dedi Payotir Ivanovich. Fyodor Vasilievic'e henüz taze mürekkep kokan gazeteyi uzatırken gazetede siyah bir çerçeve içinde şunlar yazıyordu: Praskovya Fyodorovna Golovina, sevgili eşi mahkeme üyesi Ivan Ilyich Golovin'in 4 Şubat 1882 günü öldüğünü akraba ve dostlarına derin bir acıyla duyurur. Cenazesi cuma öğle üzeri saat birde kaldırılacaktır. Ivan Ilyich orada toplanmış hukukçuların arkadaşıydı. Hepsi de severdi onu. Birkaç haftadır hasta olan Ivanil için hastalığının unulmaz olduğu söyleniyordu. Koltuğunu henüz boşaltmamıştı ama ölmesi durumunda yerine Aleksiv'in, Aleksiv'den boşalacak koltuğa ise Vinikov'un ya da Shtabelin atanmaları söz konusuydu. Dolayısıyla İvan için öldüğünü duyduklarında odada toplanmış bayların hepsinin aklına bu ölümün mahkeme üyesi olarak kendilerinin ya da tanıdıklarının yükselmeleri ya da yer değiştirmeleri açısından nasıl bir etkide bulunabileceği geldi. Fyodor Vasilievich, ''Ştabel'in ya da Vinikov'un yerine herhalde bana verirler artık.'' diye geçirdi aklından. Ta ne zaman verdikleri söz var. Bu terfi benim için nereden baksan yıllık sekiz yüz ruble ek gelir demek.'' ''Kalemden gelecek olanlarda cabası.'' Payotr İvanoviç ise şunları düşünüyordu. ''Hemen bizim hanımın kardeşini Kaluga'dan tayin ettirmenin bir yolunu bulmalıyım. Buna çok sevinecektir. Kendi akrabaları için bir şey yapmıyorum.'' diye başımın etini yiyordu. Zihninden bunları geçiren Payotr Ivanoviç yüksek sesle ''Ben onun yeniden ayağa kalkamayacağını biliyordum.'' dedi. Yazık oldu. Nesi vardı? Hekimler kesin bir şey söyleyemedi. Daha doğrusu söylediler de birinin dediğini öbürkününki tutmuyordu. Kendisini son gördüğümde bana iyileşiyormuş gibi gelmişti. Ben de bayramdan bu yana gidemedim ziyaretine. Ne kadar niyetlendiysem olmadı. Malı mülkü var mıydı bari? Karısının bir şeyleri varmış sanırım ama pek küçük, önemsenmeyecek şeyler diyorlar. Herhalde bir ziyarette bulunmamız gerekecek ne de uzakta evleri. Size uzak, zaten size uzak olmayan mı var? Nehrin karşı yakasında oturmamı bağışlayamadı gitti dedi Payator Ivanoviç Yegorovic'e bakıp gülümseyerek. Bir süre kente her yerin pek uzak olduğundan söz ettiler sonra duruşma salonuna geçtiler. Bu ölüm geride kalanlarda bir yandan memuriyetle ilgili olası yükselme yer değiştirme hesaplarına yol açarken bir yandan da ölenin yakın bir dost olduğu durumlarda hemen hep olduğu gibi ölen ben değilim o duygusundan kaynaklanan bir sevinç de yaratmıştı. Ben ölmedim, o öldü. Düşüncesi geride kalan herkesin içinden geçti. Ivanili için dostları denen yakın tanıdıklar çevresini düşündüren bir başka şey de cenaze törenine katılmak, arkadaşlarının dul eşine baş sağlığı dilemek gibi nezaket gereği yerine getirmeleri gereken can sıkıcı görevlerdi. Fyodor Vasilievichle Payotr Ivanoviç ölenin en yakın dostlarıydı. Payotur Ivanoviç, için Ivan hukuk okulundan arkadaşıydı ve kendini ona karşı borçlu sayardı. Yemekten sonra karasına Ivaniliç'in ölüm haberini ve kayınbiraderinin onların bölgesine tayin olma imkanı doğurduğuna ilişkin bilgiyi ileten Payotur Ivanoviç uzanıp yatacak yerde frakını giyip Ivaniliç'in evinin yolunu tuttu. Ivaniliç'in evinin önünde özel bir kupa arabasıyla ikide kiralık fayton duruyordu. Evin alt katında girişteki askılığın hemen yanında üzeri simli kumaş kaplı, kenarlarında parlak şerit ve püsküller görülen tabut kapağı duvara dayanmış duruyordu. Kara giysiler içinde iki kadın kürklerini çıkarıyordu. Kadınlardan biri İvan kız kardeşi tanıdık, öbürü ise yabancıydı. Payatır Ivanoviç içeri girdiğinde arkadaşı Şivars da üst kattan aşağı iniyordu. Payatır Ivanoviç'i görünce en üst basamakta durup, ''İvan İliç hiç de akıllıca bir şey yapmadı. İnsan bir bize bakar yahu.'' Anlamında muzipçe göz kırptı arkadaşına. İngilizlere özgü favorilerin süslediği yüzü, frakı, incecik bedeniyle şivarsın her zamanki gibi alabildiğine zarif, ağırbaşlı bir havası vardı. Epi Havai, çocuksu karakteriyle çelişen bu ağırbaşlı havasının şu anda bu ev için büsbütün özel bir anlamı varmış gibi geldi Payotur Ivanoviçe. Geçmeleri için hanımlara yol veren Pyotr Ivanoviç onların ardı sıra ağır ağır merdivenleri çıkmaya başladı. Schwarz aşağı inmekten vazgeçmişti sanki. Yukarıda merdiven başında bekliyordu. Pyotr Ivanoviç bunun nedenini anladı. O akşam vint oynayacakları yeri belirlemek istiyordu anlaşılan. Merdivenleri çıkan hanımlar Ivan için dul eşinin odasına yöneldiler. Dudakları sımsıkı kapalı ama gözleri yuvalarında oynayıp duran şi varsa, bir kaş hareketiyle Payotr Ivanoviçe ölenin odasının bulunduğu sağ tarafı gösterdi. Payotr Ivanoviç böyle durumlarda hep olduğu gibi orada ne yapacağını bilememenin şaşkınlığıyla girdi odaya. Bildiği tek şey böyle durumlarda hat çıkarmanın bir zararı olmadığıydı. Hat çıkarırken eğilip selam vermek gerekip gerekmediğinden emin olmadığı için orta yolu seçti. Odaya girerken haç çıkarmaya başladı. Bir yandan da hafiften selam verir gibi yapıyor, bu el, kol ve baş hareketlerinin izin verdiği ölçüde de odaya göz atmaya çalışıyordu. Ölenin yeğenleri olduğu anlaşılan biri lise öğrencisi iki delikanlı haç çıkararak odadan çıkıyorlardı. Bir köşede kımıltısız duran yaşlı bir kadın vardı. Kaşları tuhaf bir şekilde kalkık bir başka kadında ona fısıltıyla bir şeyler söylüyordu. Üzerinde bir redingot bulunan dinç görünümlü bir diyakoz gürül gürül ve hiçbir itiraza yer bırakmayacak bir kararlılıkla dua okuyordu. Uşak Jerisom'ın sessiz adımlarla önüne geçerek yere bir şeyler sertmeye başladığını gördü Payator Ivanoviç. Aynı anda da çürümeye başlayan bedenin hafif kokusunu duydu. Ivan son ziyaret edişinde bu uşağı arkadaşının çalışma odasında ona hasta bakıcılık yaparken görmüştü. Bu nedenle olsa gerek Ivan Ilyich, ''Bakımını üstlenen Cerisım'a özel bir sevgi duyardı. Payotır Ivanoviç sürekli haç çıkarıyor, tabutu, diyakozu ve köşede bir masa üzerinde duran ikonaları ortalayarak hafif eğilişlerle hepsini toptan selamlıyordu. Birden fazla uzattığını düşünmüş olacak ki haç çıkarmaya son verip ölüyü incelemeye başladı. Ölü bütün ölüler gibi tabutunda yatıyordu.'' Katılaşmış ve büsbütün ağırlaşmış kol ve bacakları, tabutun dibine serili ince şilteye gömülmüş, başı yastığında sonsuza dek bükülmüştü ve bütün ölüler gibi balmumu sarısı alnıyla çökmüş şakaklarına dökülen saçlarını ve üst dudağına abanan kabarık burnunu sergiler gibiydi. Payatur Ivanovich'in onu son görüşünden bu yana epi değişmiş, zayıflamış gibiydi. Ama yüzü bütün ölülerde olduğu gibi güzel, daha da önemlisi yaşarken olduğundan daha anlamlıydı. Yüzünde gereken her şey yapıldı, hem de tam gerektiği gibi yapıldı gibi bir ifade vardı. Öte yandan yaşayanlara yönelik sitem ya da kırgınlık içeren bir ihtar da vardı bu yüzde. Payotr İvanoviç'e yersizmiş gibi geldi bu ihtar ifadesi. En azından bunun kendisini hiç ilgilendirmediğine karar verdi.'' Sonra birden bir tedirginlik duydu ve yeniden telaşla hat çıkarmaya başladı. Kendisine bile aşırı telaşlı, nezaket kurallarına aykırı bir biçimde hat çıkarıyormuş gibi geldi ve dönüp kapıya doğru yürüdü. Schwarz onu bitişik odada bekliyordu. Bacaklarını genişçe açmış, her iki eli de arkasında silindir şapkasıyla oynuyordu. İki dirhem bir çekirdek giyinmiş, her yanından sağlık, neşe fışkıran şi varsa, yarım yamalak bir bakış atması bile Payotr Ivanoviç'in kendini iyi hissetmesine yetti. Şivarsın kendini iç karartıcı düşüncelerin kucağına öyle kolayca bırakıvermediğini, bütün bu olup bitenleri pek de umursamadığını anladı. Duruşuyla sanki şunu söylüyordu: Ivanili için cenaze töreni olağan toplantımızı aksamış saymamız için asla yeterli bir neden değil. Dolayısıyla uşak bu akşam yepyeni dört mum yakarken bizim de yeni bir kağıt destesinin paketini cırt diye yırtmamıza ve bu akşamımızı da hoşça geçirmemize bir engel yok ortada. Duruşuyla söylediklerini Payotr Ivanoviç önünden geçerken bir kez de kulağına fısıldadı ve oyun grubunun bu gece Fyodor Vasilyevich toplanmasını önerdi. Ama Payotr Ivanoviç’e o akşam iki el oynamak kısmet değilmiş gibiydi. Kısa boylu, etli butlu, aksi yöndeki onca çabasına karşın sürekli enine doğru genişleyen Praskovya Fyodorovna, baştan ayağa kara giysiler içinde, başında dantel bir örtü, kaşları tıpkı tabutun başında oturan kadın gibi tuhaf bir biçimde yukarı kalkık, birkaç kadınla birlikte odasından çıktı ve onlara ölünün bulunduğu odanın kapısını işaret ederek, ''Cenaze töreni başlıyor, buyurun.'' dedi. Şivars. Belirsiz bir baş selamı verip öylece kaldı. Öneriyi kabul mü etmişti, geri mi çevirmişti belli değildi. O arada Payotr Ivanoviçi fark eden Praskovya Fyodorovna iç geçirip onun yanına gitti. Koluna girerek "Sizin Ivanil için gerçek dostu olduğunuzu biliyorum." dedi ve ondan bu sözlere uygun bir davranış bekler gibi durup yüzüne baktı. Payotr Ivanoviç Nasıl az önce ölünün odasına girerken hak çıkarması gerektiğini düşündüyse burada da kadının elini sıkması ve içini çekerek ''Bundan hiç kuşkunuz olmasın hanımefendi'' demesi gerektiğini düşündü. Düşündüğü gibi de yaptı. Sözlerinin beklenebilecek en iyi sonucu yaratmasından da doğru davrandığını anladı. Yalnız Praskovya İvanovya'yı değil kendisini bile duygulandırmıştı sözleri. ''Tören başlamadan biraz çıkalım'' dedi dul kadın. ''Size söyleyeceklerim var. Kolunuzu verin bana.'' Payatur İvanoviç'in koluna girdi. İç odalara doğru yürüdüler. Tam önünden geçerlerken Schwarz, ''Al sana Wind, der gibi göz kırptı. ''Yerinizi başka birine vereceğimiz için de kusura bakmayın. Ama bir şekilde kurtulmayı başarırsanız beş kişi oynarız.'' Der gibiydi sanki uçarı bakışları. Payatur Ivanovich daha acıklığı daha derinden iç geçirdi. Praskovya Ivanovna minnetle onun elini sıktı. Duvarları pembe kretonla kaplı, cılızca aydınlatılmış salona girip oturdular. Praskovya Fyodorovna masanın önündeki kanepeye oturdu. Payotur Ivanovich ise yayları bozuk olduğu için oturunca çöken pufa. Onu puf konusunda uyararak başka bir iskemleye oturmasını söylemek geçti Praskovya Ivanovna'nın içinden. Ama sonra böyle bir uyarıyı duruma uygun bulmamış olacak ki vazgeçti. Payotr Ivanoviç rahatsız pufa otururken İvan bu salonu döşediği günlerde kendisine şu duvarları kaplayan yeşil yapraklarla süslü pembe kreton konusunda düşüncesini sorduğunu hatırladı. Dul Eş, her türden ufak tefek eşya ve mobilyayla dolu salonda oturacağı kanepeye geçmek için masayı dolanırken başından sarkan siyah dantelden yaz türünün ucu masanın kenarındaki oymalardan birine takıldı. Payotr Ivanoviç, danteli kurtarmak için yerinden doğrulunca yayları serbest kalan puf onu üzerinden atmak ister gibi itekleyerek olduğu yerde oynamaya başladı. Böylece takılan dantelini kurtarmak dul kadına kaldı. Paytur Ivanoviç baş kaldıran pufu çökerterek yeniden yerine oturdu. Kadın saat dantelini bir türlü kurtaramıyordu. Paytur Ivanoviç yeniden yerinden doğrulacak oldu. Puf yeniden baş kaldırdı. Hatta bu kez içinden sesler bile yükseldi. Tüm bunlar bitince Praskovya Ivanovna bembeyaz bir mendil çıkardı. Ağlamaya başladı. Payatur Ivanovich ise masaya takılan dantelden ve isyankar puf yaylarıyla mücadele etmekten hafif keyfi kaçmış vaziyette asık yüzle oturuyordu. Bu sıkıntılı durum Ivaniliç'in kahyası Sokolov'un içeri girmesiyle sona erdi. Sokolov, Praskovya Fyodorovna'ya seçtiği mezar yeri için 200 ruble istediklerini bildirdi. Dul kadın ağlamayı kesti ve Payator Ivanoviç'e kahrolmuş bir yüzle bakıp Fransızca kendini çok kötü hissettiğini söyledi. Payator Ivanoviç de olanca içtenliğiyle bu anda başka türlü olamayacağına duyduğu derin inancı belirten bir işaret yaptı. Lütfen sigara buyurun dedi Praskovya Ivanovna cömert ama aynı zamanda kırık bir sesle. Sonra Sokolova dönerek mezar yeri fiyatlarını konuşmaya başladı. Payotur Ivanoviç sigarasını yakarken dul kadının mezar yeri fiyatlarını ayrıntıyla soruşturduğunu ve sonunda alınacak yeri belirlediğini duydu. Bu işi bitince ayinde yer alacak koro ile ilgili emirlerini verdi ve Sokolov da çıktı. Praskovya Ivanovna masadaki albümleri eliyle az öteye iterken her şeyle tek tek benim ilgilenmem gerekiyor dedi. Sonra payatır İvanoviç'in sigarasının külünün masaya düşmek üzere olduğunu görüp hemen bir kül tablası yetiştirdi. Duyduğum acı gündelik işlerle uğraşmama engel oluyor demek bana iki yüzlüce geliyor. Hatta tam tersine bu işler acımı dindirmiyor belki ama zihnimi dağıtıyor, beni oyalıyor. Ağlayacakmış gibi yine mendilini çıkardı. Sonra birden kendini tutmak, gücünü toplamak ister gibi silkindi ve sakince sizinle konuşmak istediğim şeyler var dedi. Payotr Ivanoviç pufun hemen kıpırdanmaya başlayan isyankar yaylarının atmasına izin vermeyecek kadar başını öne eğdi. Özellikle son günlerinde çok acı çekti. ''Öyle mi?'' dedi Payotr İvanoviç. ''Nasıl korkunç olduğunu anlatamam. Bakın, son dakikalarında demiyorum. Bütün o son saatleri boyunca haykırdı durdu. Üç gün, üç gece, bir an bile susmadı. Dayanılır gibi değildi. Buna nasıl katlandım aklım almıyor.'' Üç kapının gerisinden duyuyordum sesini. Ah, nasıl dayanabildim bütün bunlara? Birinci yerinde miydi yani? Elbette, hem de son ana dek, dedi Praskovya Ivanovna fısıldar gibi. Ölümünden çeyrek saat önce hepimizle tek tek vedalaştı. Hatta Volodya'nın odadan çıkarılmasını istedi. Payotr İvanoviç o anda kendini de, kadını da sevimsiz bir yapmacıklık içinde bulmasına karşın önce çocukluk, sonra okul ve yetişkinlik döneminde de oyun arkadaşı olarak yakından tanıdığı adamın çektiği acıları düşününce birden ürktü. Yine o alın ve dudağa abanan buruncanlandı gözünde. Birden kendi adına bir korkuya kapıldı. Üç gün boyunca gece gündüz acılar içinde kıvranmak, sonra da ölüm. Bu her an benim de başıma gelebilir.'' diye düşünüp dehşete kapıldı. Ama hemen sonra nasıl olduğunu kendi de anlamadan tüm bunların onun değil İvanili için başına geldiği, kendisinin başına asla böyle şeyler gelmeyeceği, gelemeyeceği, böyle düşünmenin kendisine eziyetten başka bir şey olmadığı, bunu Şıvars'ın yüz ifadesinin de apaçık kanıtladığı şeklindeki bildik, olağan düşünceleri yardımına yetişti. Bu düşüncelerle rahatlayan Payatır Ivanoviç büyük bir ilgiyle İvaniliç'in ölümüne ilişkin ayrıntılı sorular sormaya başladı. Ölüm İvaniliç'e özgü bir olgu, bir tek onun yaşayacağı bir şeymiş, kendisini hiç ilgilendirmiyormuş gibi. İvaniliç'in çektiği gerçekten dayanılmaz bedensel acılara ilişkin pek çok ayrıntının konuşulmasından sonra... Paytur Ivanoviç'in bu ayrıntıları dinlemesinin tek nedeni Ivan İliç'in çektiği acıların Praskovya Ivanovya'yı derinden etkilemiş olmasıydı. Dul kadın asıl konuya geçme gereği duymuş olacak ki: "Ah, çok zor, Paytur Ivanoviç, çok zor, çok." dedi ve yeniden ağlamaya başladı. Paytur Ivanoviç iç geçirdi. Ağlayan dulun burnunu silmesini bekledi. Kadın burnunu silince: "İnanın efendim," diye başlayacak oldu. Ama Pyotr Ivanovic de, asıl konuşmak istediği konuyu henüz açamadığı anlaşılan Praskovya Ivanovna yeniden söze girdi. Kocasının ölümü üzerine devletten alacağı para konusunda öğrenmek istedikleri vardı. Alacağı dul maaşı konusunda tavsiyelerini öğrenmek istiyormuş gibi yaptı. Ama Pyotr Ivanovic kadının bu konuda her şeyi en ince ayrıntılarıyla kendisinin bilmediklerini bile bildiğini anladı. Onun şu anda peşinde olduğu şey yalnızca bu ölümle devletten fazladan bir şeyler koparıp koparamayacağını anlamaktı. Payatur Ivanoviç önce bunun bir çaresi var mı diye zihnini şöyle bir yokladı. Sonra kibarlık olsun diye bu tür durumlarda eli sıkı davrandığı için devleti yerdi. Son olarak da daha fazla bir şey alınabileceğini sanmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın iç geçirdi ve muhtemelen ziyaretçisinden nasıl kurtulabileceğini düşünmeye başladı. Payotur İvanoviç bunu anlamıştı. Sigarasını söndürüp ayağa kalktı. Ev sahibesinin elini sıkarak odadan çıktı. İvanili için eskici dükkanından satın aldığı ve sahip olmaktan sevinç duyduğu saatinde bulunduğu yemek odasında Payotur İvanoviç papazla, cenaze törenine gelmiş birkaç dostla ve İvanili için genç, güzel kızıyla karşılaştı. Baştan ayağa siyahlar içindeydi genç kız. İncecik beli daha da ince görünüyordu. Üzgün, kararlı, biraz da öfkeliydi. Bir şeylerden dolayı suçluymuş gibi selamladı Payotr İvanoviç'i. Kızın hemen ardında Payotr Ivanoviç'inde de tanıdığı, zengin bir sorgu yargıcı olan genç bir adam duruyordu. Duyduğu kadarıyla kızın nişanlısıydı ve onun da yüzü kızınki gibi üzgün, tasalıydı. Her ikisini de kederli bir yüzle selamlayarak ölünün bulunduğu odaya geçmek üzereydi ki merdiven altında Ivanil için oğlunu gördü babasına, daha doğrusu Payator Ivanoviç'in öğrencilik yıllarından hatırladığı Ivan Ilyich'e şaşılacak kadar benzeyen delikanlı lisede okuyordu. Ağlamaktan kızarmış gözlerine 13-14 yaşlarındaki çocuklarda görülen saflığını yitirmiş bakışlar yerleşmişti. Payator Ivanoviç'i görünce sert, sıkılgan bir ifadeyle yüzünü buruşturdu. Payator Ivanoviç başını hafifçe eğerek çocuğu selamladı ve ölünün bulunduğu odaya geçti. Cenaze töreni başladı. Mumlar, iç geçirmeler, inlemeler, gözyaşları, hıçkırıklar. Payotur Ivanovich asık bir yüzle önüne, ayakkabılarına bakıyordu. Dönüp bir kez bile ölüye bakmadı. Tören bitene dek kendini tuttu. Sinirlerinin boşalmasına izin vermedi ve odadan ilk ayrılanlardan biri oldu. Girişte kimse yoktu. Onun hemen ardından ölü odasından fırlayan uşak Ceris'ım, Oradaki bütün kürkleri alt üst ederek Payotur İvanoviç'inkini bulup tuttu. ''İşte böyle Ceres'im'' dedi Payotur ivanoviç sırf bir şey söylemiş olmak için. ''Acı değil mi?'' ''Tarnının emri, hepimizin gideceği yer orası'' dedi Ceres'im köylülere özgü sık bembeyaz dişlerini göstererek ve işi başından aşkın insanlara özgü bir ibecanlikle kapıyı açıp arabacıya seslendi. Payotur İvanoviç'i arabasına bindirip hızla geri döndü. Başka ne işi olduğunu düşünür gibi kapı önünde bir an durakladı. Sonra içeri daldı. Günlük, ölü ve fenol kokusundan sonra ciğerlerini tertemiz havayla doldurmak Payotur İvanoviç'e büyük keyif verdi. ''Nereye emredersiniz efendim?'' diye sordu arabacı. ''Henüz geç değil. Payotur Vasilyevich'e bir uğriyeyim. Gerçekten de arkadaşlarının yanına vardığında ilk el yeni bitmişti.'' Böylece hemen beşinci olarak oyuna oturması mümkün oldu. Ivan için son derece sıradan, basit ve bir o kadar da ürkütücü bir hayat hikayesi vardı. Ivan Illich, 45 yaşında mahkeme üyesi olarak ölmüştü. Babası Petersburg'da değişik bakanlık ve devlet dairelerinde kendine iyi kötü dünyalık yapabilecek mevki ve makamlarda bulunmuş bir memurdu. Buralar öyle yerlerdir ki, Böylesi koltuklara ulaşabilen insanların ellerinden doğru dürüst bir iş gelmeyeceği açıkça görülmesine karşın uzun hizmet geçmişleri ve sahip oldukları ünvanlar düşünülerek bunların işlerine son verilmez. Böylece hem gerçekte olmayan yalnızca onlar için icat edilmiş hayali makamlara sahip olurlar hem de onlara elden ayaktan düşecekleri yaşlılık günlerine dek yetecek 6 ile on bin ruble arası hiç de hayali olmayan bir maaşa konarlar. Değişik gereksiz kurumların gereksiz üyesi, üçüncü dereceden memur İlya Golovin de bu tip memurlardandı. Üç oğlu vardı. Ivan İliç ortancaydı. Abisi babasının yolundan gitmişti. Ama başka bir bakanlıktaydı ve hizmette o kadar eskimişti ki o zahmetsiz maaş konumuna yaklaştığı söylenebilirdi. En küçüklerine talih gülmemişti. El attığı hiçbir işte tutunamamıştı. Şimdi demir yollarında çalışıyordu. Ne babası, ne abileri, ne de abilerinin karıları onunla bir araya gelmek isterdi. Dahası çok zorunlu olmadıkça varlığını bile unuturlardı. Kız kardeşleri Baron Gref ile evliydi. Baron Gref de kayınpederi gibi Petersburg'da memurdu. İvan Ilyich, herkesin ağız birliği ettiği tanımla ailenin gözbebeğiydi. O ne abisi gibi düzen düşkünü, soğuk bir tipti, ne de kardeşi gibi umutsuz vaka. İkisinin ortasıydı. Akıllı, canlı, hoş, kibar bir insan. Küçük kardeşiyle birlikte hukuk eğitimi almıştı. Küçün hukuk eğitimi 5. sınıftan kovulmasıyla sona ererken İvan İliç başarıyla tamamlamıştı okulunu. Öğrencilik yıllarında da hayatının sonraki yıllarındaki gibi yetenekli, neşeli, iyi yürekli ve sokulgandı. Görevi olarak gördüğü şeyleri titizlikle yerine getirirdi. Görevi olarak gördükleri de yüksek mevki sahibi insanların görevi saydığı şeylerdi. Çocukluğunda da yetişkinliğinde de kimseye yaranmaya çalışmamış, yağcılık nedir bilmemişti. Ama ergenliğinden itibaren ışığa yönelen pervaneler gibi o da yönünü toplumda yüksek yerleri edinmiş üst tabakadan insanlara doğru çevirerek onların hayata bakışlarını, hallerini, tavırlarını benimsemiş onlarla dostluklar kurmuştu. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki tutkuları pek bir iz bırakmadan geçip gitmişti. Kendini şehvete de şöhrete de kaptırdığı dönemler olduğu gibi mesleğinde iyice yükselip de artık bir üst sınıf üyesi olduktan sonra özgürlükçü düşünce akımlarına kapıldığı bile olmuştu. Ama tüm bu aykırılıkları duygularının yanılmaz biçimde belirlediği sınırlar içinde yaşamıştı hukuk okulunda okurken iğrenç bulduğu, hatta o sıralar kendinden nefret etmesine bile yol açan bazı davranışlarının, sonraları üst sınıflardan, yüksek mevki sahibi kişilerde de olduğunu, onların da bu davranışlarını hiç kötü bulmadıklarını görerek, o da bunları kötü bulmaz olmuş, hatta büsbütün unutup gitmişti. Öyle ki aklına geldiğinde artık üzerinde bile durmuyordu bunların. Hukuk okulunu 10. dereceden memur olarak bitiren Ivan Ilyich, Babasından memuriyetinde giyeceği üniformayı diktirmek için gereken parayı aldı ve şarmere e bir giysi ısmarladı. Saatinin zincirine, üzerinde işin sonuna bak yazan küçük bir madalyon astı. Okul yöneticisi ve öğretmenlerle vedalaştı, arkadaşlarıyla Dononda yemek yedi. Yeni, son moda bavuluna, en iyi mağazalardan alınmış çamaşırlarını, giysilerini, tıraş takımlarıyla tuvalet gereçlerini ve küçük battaniyesini koydu babasının bir Taşra kentinde bulunduğu maiyet memurluğu görevine başlamak üzere yola çıktı. Hukuk okulundaki gibi gittiği Taşra kentinde de İvanil için her türlü zorluktan uzak, tasasız, hoş bir yaşam oldu. Hem işinde çalışıp ilerliyor hem de tam gerektiği gibi hoş, zarif bir şekilde eğleniyordu. Arada bir amirlerinin görevlendirmesiyle ilçelere gittiğinde de kendinden büyük ya da küçük bütün memurlara karşı alabildiğine ağırbaşlı, ciddi, onurlu bir tavır sergiliyor, kendisine verilen ve çoğu kez Raskolniklerle ilgili olan görevini gerçekten övünç duyulacak bir titizlik ve dürüstlükle yerine getiriyordu. Gençliğinden kaynaklanan neşeli, hafif, eğlenceli bir ruh halinde bulunmasına karşın işinde alabildiğine ciddi, titiz hatta sert denebilecek resmi bir tutum içindeydi. Ama sosyal çevresinde hep şen şakrak, neşeli, nüktedandı. Onu aileden biri gibi gören amiri ve karısının sözleriyle iyi yürekli, terbiyeli, iyi bir çocuktu. Taşra'da bu iki dirhem bir çekirdek cakalı hukukçuya sırnaşan ve kendini ona kabul ettirmeyi başaran bir kadınla sonra da bir modacıyla ilişkisi oldu. Oraya görevli gelen yaverlerle içki alemlerine katıldı. Akşam yemeklerinden sonra kentin uzak mahallelerine ziyaretlerde de bulundu. Amirine hatta amirinin karısına yaltaklanma olarak adlandırılabilecek davranışları da oldu. Ama bu davranışlarında öyle ciddi, ağır başlığı, yüksekten bir havası vardı ki bunlara kötü bir sıfat yakıştırmak mümkün değildi. Belki ancak Fransızların dediği gibi "il fu cujene supas" yani gençtir, taşkınlık yapabilir denilebilirdi bunlar için. Her ne yapılıyorsa tertemiz ellerle, tertemiz gömlekler içinde, Fransızca konuşarak ve en önemlisi en yüksek çevrede, dolayısıyla da yüksek mevki sahiplerinin onayıyla yapılıyordu. Ivan Ilyich bu şekilde beş yıl çalıştı. Sonra değişen zamanla onun da görevinde değişiklik oldu. Yeni adli kurumlar ortaya çıkmıştı ve buralara yeni insanlar gerekiyordu. Ivan Ilyich de bu yeni insanlardan oldu. ''Yeni görev olarak sorgu yargıçlığı önerildi İvan e. Yeni görev yeri başka bir ildeydi. Kurulu ilişkilerinden vazgeçip yeni ilişkiler kurması gerekiyordu. Ama yine de kabul etti öneriyi. Arkadaşları topluca uğurladılar İvan Grup fotoğrafı çektirdiler. Ona gümüş bir sigara tabakası armağan ettiler ve İvan İliç yeni görevine doğru yola çıktı.'' memuru memuruyken olduğu gibi sorgu yargıçlığında da İvanil için her bakımdan olması gerektiği gibi olduğu söylenebilirdi. İşiyle özel hayatını birbirinden ayıran efendi, kibar, herkesin saygı duyduğu biri. Sorgu yargıçlığını önceki görevinden çok daha çekici, ilginç buluyordu. Önceki görevinde bekleme odasında heyecanla titreşerek bekleyen iş sahiplerinin ve kendisini kıskançlıkla izleyen öteki memurların arasından üzerinde şarmere e diktirdiği üniforma, kendine tam bir güvenle ve alabildiğine serbest hareketlerle doğruca amirin odasına girmek ve oturup onunla çay, sigara içmek de aslında bayağı keyifliydi. Ama kendilerine dilediği gibi davranabileceği insan sayısı fazla değildi. Görevle gittiği yerlerdeki emniyet amirleri ve raskorniklerle sınırlıydı bunlar yalnızca. Ivan Ilyich, emrindeki insanlara eşitleriymiş gibi davranmaktan, onlara kendilerini ezebilecek durumda olmasına karşın böyle yapmadığını, arkadaşça bir ilişki içinde olmayı yeğlediğini hissettirmekten hoşlanırdı. Ne var ki o günlerde böyle bir davranış sergileyebileceği insan sayısı fazla değildi. Bugünse sorgu yargıcı olarak İvan İliç en önemli, en burnu büyük, en gururlu insanlar da dahil ayrıcalıksız herkesi huzuruna getirtebilirdi. Malum başlıklı bir kağıda belli bir iki cümleyi yazdığı anda en burnundan kıl aldırmaz kişiler sanık ya da tanık olarak huzuruna gelmek ve o izin verene de karşısında ayakta dikilerek sorduğu sorulara yanıt vermek zorundaydılar. Fakat Ivan İliç bu gücünü hiçbir zaman kötüye kullanmadığı gibi tersine her zaman yumuşak görünmeye özen gösterdi. Ancak böyle bir güce sahip olduğunu ve bu gücü istediği zaman istediği kadar yumuşatmanın kendi elinde olduğunu bilmek İvan İliç için yeni görevinin en çekici yanını oluşturuyordu. Sorgu yargıçlığı görevini yerine getirirken işin özüyle ilgili olmayan sorgulama ayrıntılarını işin dışında tutmaya dair bir yöntem geliştirmişti. Böylece en karmaşık bir dava bile kağıt üzerinde yalnızca ana çizgileriyle yer alıyor, şahsi düşüncelerinden en ufak bir izin dahi bulunmadığı bu şemada resmi ve biçimsel bütün gereklilikler yerine getirilerek orada bulunması gereken konular dışında hiçbir şey yer almıyordu. Bu yepyeni bir işti. Ivan Ilyich de 1864 hukuk reformunun ilk uygulayıcılarından biriydi. Yeni bir kente taşınan ve sorgu yargıçlığı gibi yepyeni bir göreve atanan Ivan İliç burada yeni ilişkiler kurdu. Yeni tanışlar edindi ve önceki görev yerinde olduğundan biraz farklı bir tavır takındı. İl yöneticileriyle arasında saygın bir uzaklık bıraktı. Yargı çevresinden, kentte yaşayan zengin toprak sahiplerinden, soylulardan oluşan bir dost çevresi edindi. Ve hükümetten hafif hoşnutsuz, ılımlı bir liberal, aydın ve uygar bir yurtsever havalarına büründü. Bu arada şıklığından hiç ödün vermeden çene tıraşı olup yalnızca iki yanında sakal bırakmaya da son verdi. Ve dilediği gibi büyümesi için bütün sakal bırakmaya başladı. Yeni yerleştiği kentte gerçekten çok hoş bir yaşamı vardı Ivanili için. Valiye karşı tatlı sert muhalefette birleşmiş sıkı bir dost çevresi içindeydi. Maaşı önceki görevinde aldığından daha iyiydi. Kağıt oynamaya başlaması da Ivanil için hayatına yeni hoşluklar katmıştı. Bu işte yetenekliydi de. Neşeli, hızlı ve hiçbir inceliği kaçırmadan oynadığı için hemen her zaman kazanıyordu. Yeni kentinde bu şekilde iki yıl çalıştıktan sonra evleneceği kadınla tanıştı. Praskovya Fyodorovna Mihela, Ivaniliç'in bulunduğu çevrenin en çekici, en zeki, en parlak kızlarından biriydi. İvan İliç, sorgu yargıçlığı görevinin verdiği yorgunluğu dinlendirici değişik eğlencelerle atardı. Praskovya Fyodorovna ile kurduğu fazla ciddiye alınmayacak, hafif, şen şaprak ilişki de bu çerçevedeydi. Mayet memuru olduğu yıllarda İvan danstan pek uzak durduğu söylenemezdi. Sorgu yargıçlığına atandıktan sonra ise 40 yılda bir dans eder oldu. Özel bir şeydi artık dans onun için. Yeni kurumda yeni bir memur da olsam dans söz konusu oldu mu kimse elime su dökemez anlamı taşıyordu dans etmesi. Arada bir eğlentinin sonlarına doğru Praskovya Fyodorovna ile dans etmeye başladı. Bu danslarla onun gönlünü kazandı ve sonuçta Praskovya Fyodorovna İvaniliç'e aşık oldu. ivaniliç'in evlenme konusunda öyle belirginleşmiş bir fikri yoktu ama kız ona aşık olunca bu kez o da neden olmasın dedi kendi kendine. Praskovya Fyodorovna, soylu, iyi bir ailenin, eli yüzü düzgün kızıydı. Küçük bir serveti vardı. Ivanil için daha iyi koşullarda, daha parlak bir evlilik beklentisi olabilirdi. Ama bu da fena bir kısmet sayılmazdı. Kendi maaşı vardı. Kızın gelirinin de maaşı kadar tutacağını düşünüyordu. İyi bir aile, sevimli, namuslu bir kız. Bundan iyisi can sağlığı. İvan İliç'in nişanlısına aşık olduğu ya da onunla hayata bakışları benzer olduğu için evlendiğini söylemek, tıpkı içinde bulunduğu toplumsal çevrenin bu gelin adayını onayladığı için evlendiğini söylemek kadar haksızlık olurdu. Her iki görüşünde payı vardı evliliğinde. Hem böyle bir kızı eş olarak seçmekle kendisi için güzel bir şey yapmış, hem de yüksek mevki sahibi kişilerin onayladıkları, doğru buldukları bir şey yapmış oluyordu. Ve böylece Ivaniliç evlendi. Evlilik yaşamının Praskovya Fyodorovna'nın gebeliğine kadar olan ilk dönemi, karı-koca oynaşmaları, yeni mobilyalar, yeni mutfak gereçleri, yeni çamaşırlar arasında bayağı güzel geçti. O kadar ki evliliğin tasasız, hafif, hoş, neşeli, eşlerin birbirine karşı hep kibar davrandığı, hem toplumca onaylanan hem de Ivaniliç için kendine tümüyle uygun bulduğu bir yaşamı alt üst etmek şurda dursun, onu daha da derinleştirdiğini, güçlendirdiğini düşünmeye başladı. Ne var ki karısının gebeliğinin ilk aylarından başlayarak hayatlarına yeni ve beklenmedik bir tatsızlık girdi. Bu ağır ve kaba durumdan kurtulmakta mümkün değildi. Ivaniliç'e göre karısı olur olmaz nedenlerle kendi ifadesiyle kaprisinden tatsızlıklar çıkarmaya, güzel inceliklerle dolu yaşamlarının tadını kaçırmaya başladı. Ortada hiçbir neden yokken İvan kıskanıyor, ondan aşırı ilgi, okşayış bekliyor, olur olmaz şeylerden sorun çıkarıp kaba tatsız sahneler yaratıyordu. İvan Ilyich, bu tatsız durumdan kurtulmak için ilkin, daha önce de yararını gördüğü, durumu ciddiye almama yolunu denedi. Karısının bu gergin ruh haliyle dalga geçiyor, eskiden olduğu gibi tasasız, neşeli bir havayla arkadaşlarını eve çağırıp iskambil partileri düzenliyor, kendisi de zaman zaman arkadaşlarının evlerine ya da kulübe gidiyordu. Ama karısının buna tepkisi çok sert oldu, hatta bir gün onu çok kaba sözlerle azarladı ve kocası bu davranışını her yeniliği işinde aynı sert tepkiyi gösterdi, kocasına tümüyle boyun eğdirene dek. Yani onun da tıpkı kendisi gibi evde oturmasını sağlayana dek bu sert tepkiyi göstermeyi kafasına koyduğu anlaşılıyordu. Karısının bu kararlılığı Ivanil dehşete düşürdü. Evliliğin, en azından kendisininkinin, hayatının boşluklarıyla, incelikleriyle uyum sağlamak şurada dursun, çoğu kez bunlara engel olduğunu, bu yüzden de kendini bu tür engellemelerden koruması gerektiğini anladı ve soruna bir çare bulma arayışına girdi. Kocasının görevi Praskovia Fyodorovna'nın saygı duyduğu biricik şeydi. Böylece Ivan Ilyich bağımsızlığını korumak için yargıçlık görevi ve ondan kaynaklanan sorumluluklarını öne sürerek karısıyla mücadele etmeye başladı. Doğumla birlikte bebeğin beslenmesi, annenin ve bebeğin gerçek ve hayali rahatsızlıkları gibi konularda karısının Ivaniliç'ten beklentileri yükselirken, bütün bunlardan hiç anlamayan Ivaniliç de artan bir şiddetle kendine ailenin dışında bir dünya kurma ihtiyacı duyuyordu. Karısının gerginliği ve kendisinden talepleri arttıkça Ivaniliç hayatının ağırlık merkezini iyiden iyiye resmi görevine doğru kaydırdı. Artık işini daha çok seviyor, işinde yükselme konusunda eskisinden çok daha büyük hırs duyuyordu. Evlenmelerinin üzerinden geçen bir yıl gibi kısa bir süre sonunda İvan İliç, evliliğin hayatta bir takım kolaylıklar sağlamakla birlikte aslında çok karmaşık ve sorunlarla dolu ağır bir iş olduğu sonucuna vardı. Bu nedenle evlilikteki görevlerini yerine getirebilmek, yani toplumsal çevrenin de onaylayacağı incelikli bir hayat sürebilmek için memuriyetteki gibi belli bir yol, yöntem geliştirmek gerekti. Ivan Ilyich de böyle bir yöntem geliştirdi. Evlilik hayatından tüm beklentisi ev yemeği, ev kadını ama özellikle toplumun dayattığı o geleneksel görüntüydü. Bunların ötesinde tek istediği neşe ve hoşluktu. Bunları bulabildiğinde kendini mutlu hissediyor, dirençle, dırdırla karşılaştığında ise hemen işini merkez alarak yarattığı özel dünyaya çekiliyor ve kendini mutlu edecek hoşluğu, neşeyi burada buluyordu. İyi bir memur olan Ivanili için değeri bilindi ve üç yıl sonra savcı yardımcılığına yükseltildi. Yeni görevinin önemi, imkanları, canının istediğini mahkemeye çağırıp içeri atabilme yetkisi, karşısındakilere söyle, verirce konuşabilmesi ve bu işte kazandığı başarı, Ivanilici işine büsbütün bağladı. Çocuklar birbirini izledi. Karısının huysuzluğu, hırçınlığı daha da artmıştı. Ama Ivanilici'nin ev hayatı için geliştirip uyguladığı yöntem, karısının hırçınlıklarına karşı sanki bir dokunulmazlık zırhıydı. Aynı kentte yedi yıllık hizmet sonrası Ivanilici bir başka ile savcı olarak atadılar. Aile yeni kente göçtü. Para yeterli değildi ve karısı bu yeni kenti beğenmemişti. Aslında için aylığı önceki görevine göre biraz daha yüksekti ama hayat pahalıydı. Ayrıca iki çocuklarını kaybetmişlerdi. Bu yüzden de aile hayatı İvaniliç'e daha tatsız gelmeye başlamıştı. Praskovya Fyodorovna bu yeni kentte karşılaştıkları bütün sıkıntılar ve tatsızlıklar için kocasını suçluyordu. Karı koca arasındaki tartışmalar hemen her zaman çocuk terbiyesi üzerineydi. Önceki kavgaların anılarını canlandıran bu tartışmalar her an yeni bir kavganın fitilini ateşleyebiliyordu. Eşler birbirine nadiren sevgiyle yaklaşıyor ve bu anlar çok kısa sürüyordu. Bu anlar kısa süreliğine sığındıkları küçük adacıklar gibiydi. Hemen sonra ise içten içe besledikleri karşılıklı düşmanlığın denizine açılıyorlardı yeniden. Birbirlerinden uzak durarak dile getiriyorlardı bunu. Karı koca arasında böyle bir uzaklık olmaması gerektiğini düşünseydi belki İvan üzebilirdi bu durum. Ama o bunu normal gördüğü gibi aile içindeki amacının dahi bu olduğunu düşünüyordu. Onun amacı bu tatsızlıkların kendisine dokunmamasını sağlamak, tatsızlıklara zarar vermeyecek hale getirmek ve onlara olabildiğince kibar bir görünüm kazandırmaktı. Ailesiyle gitgide daha az zaman geçirerek bunun kaçınılmaz olduğu durumlardaysa yabancı birilerinin de evde bulunmasını sağlayarak bu amacına ulaştı. Ivanil için bir görevi vardı ve onun için bundan daha önemlisi yoktu. Hayata duyduğu bütün ilgi memuriyet dünyasıyla sınırlıydı. Kendini tümüyle buna vermişti. O görevinden ibaretti. Dilediği herkesi mahvedebilme gücüne ve olanağına sahip olması, mahkeme salonuna girerken ya da aslarıyla karşılaştığında dıştan da olsa takındığı o ağır, ciddi havası, hem üstleri hem de asları karşısında hep başarılı oluşu, en önemlisi de işini yürütmedeki ustalığı. Tüm bunlar onu müthiş mutlu ediyor, arkadaşlarıyla söyleşiler, birlikte yenilen yemekler ya da vis partileri bütün hayatını dolduruyordu. Böylece İvan Ilyich, hayatının tam olması gerektiği gibi hoşluklarla, inceliklerle dolu geçtiği kanısındaydı. Yedi yıl daha böyle geçti. Büyük kızı artık on Bir çocukları daha ölmüş, kavgalarının baş nedeni liseli oğulları kalmıştı bir tek ellerinde. Ivaniliç oğlanı hukuk okuluna vermek istediyse de Praskovya Fyodorovna inadına liseye yazdırdı. Kız evde eğitim görüyor, güzel yetişiyordu. Oğlanında dersleri fena sayılmazdı. Evlendikten sonraki 17 yılı böyle geçti Ivanili için. Bütün huzurunu kaçıran o beklenmedik tatsız olay olduğunda, daha uygun bir yer çıkar umuduyla bazı görev değişikliği önerilerini geri çeviren kıdemli bir savcıydı artık. Üniversitesi olan bir kentte mahkeme başkanlığı göreviydi beklediği ama Gop elini çabuk tutup bu görev yerini kaptı. Bu da doğal olarak Ivanili için canını sıktı. Kızdı, söylendi. Üstleriyle tartıştı. Yukarıdakilerin ondan soğumasına ve sonraki görevlendirmelerde onu görmezden gelmelerine yol açtı bu durum. 1880 yılında oluyordu bunlar. İvanil için hayatının en zor yılıydı bu. Gerek maaşı yetmediği için çektikleri geçim sıkıntısı, gerekse herkes tarafından unutulmak, kendisine karşı yapılmış büyük bir haksızlık, acımasızlık gibi geliyordu ona. Oysa başkalarınca son derece sıradan bir şeymiş gibi görülüyordu bu durum. Babası bile kendine ona yardım etmek zorunda hissetmiyordu. Herkesin kendisini terk ettiğini hissediyordu İvan İliç. Yılda 3500 ruble geliriyle normal, hatta mutlu bir yaşam süren biri gibi görüyorlardı onu. Uğradığı onca haksızlıkla, karısının bitmez tükenmez dırdırlarıyla ve ayak yorgan hesabını tutturamamanın getirdiği borç yüküyle sürdürülen bir yaşamın normal olmaktan çok uzak olduğunu bir tek o biliyordu. O yaz maddi durumunu birazcık olsun hafifletebilmek için izin aldı ve karı koca Praskovya Fyodorovna'nın kardeşinin çiftliğine gittiler. Köyde sürdürdüğü işsiz güçsüz yaşam, İvaniliç'e hayatında ilk kez can sıkıntısı denen şeyi tattırmakla kalmadı, müthiş bir keder de verdi. Böyle yaşayamazdı, kesinlikle bir şeyler yapmalı, bu duruma son verecek çareler üretmeliydi. Bir türlü uyuyamadığı bir gece İvaniliç taraçaya çıktı. İleri geri yürüyerek bütün geceyi orada geçirdi. Durumunu düzeltmek için Petersburg'a gidecek ve değerini bilmeyenleri cezalandırmak için başka bir bakanlığa geçecekti. Ertesi gün karısının ve kayınbiraderinin onu kararından caydırmak için yalvarıp yakarmaları işe yaramadı ve Ivan İliç Petersburg'a gitti. Tek bir şeyin peşindeydi, yıllık 5000 bin ruble. Bu paranın hangi bakanlıkta ne tür bir işin karşılığı olarak verileceği umrunda değildi. Ona gerekli olan yalnızca 5 bin rubleydi. Bu para ister genel idarede verilecek bir görev karşılığında ödensindi, ister bankalar ya da demiryollarında, ister imparatoriçe maria kurumlarında, hatta isterse gümrükte verilecek bir görev karşılığı ödensindi. Tek koşulu ücretinin yıllık 5 bin ruble olması, işinin de kıymetini bilmeyen eski bakanlığı dışında bir kurumda olmasıydı. Bunun hangi kurum olduğunun hiç önemi yoktu. Ivan bu gezisi beklenmedik bir başarıyla sonuçlandı. Körsk'te trene arkadaşı İlan bindi ve Körsk valisinin yeni aldığı bir telgraftan söz etti. Bakanlıkta bu aralar önemli bir değişikliğe gidileceğinden ve Payotr Ivanovich'in yerine Ivan Semyon için atanacağından söz ediliyordu telgrafta. Söz konusu değişiklik Rusya için olduğu kadar Ivan İlyich için de özel bir önem taşıyordu. Pajotr Petrovic'in yükselmesi, onun yakın arkadaşı Zahar İvanoviç'in de yükseltilmesi anlamına geliyordu ki işin İvan İliç için önemli olan yanı da burasıydı. Çünkü Zahar Ivanovich İvan İliç'in can ciğer dostuydu. Moskova'da haber doğrulandı. Petersburg'a vardıklarında da Zahar Ivanoviç'i bulan İvan Ilyich, ondan eski kurumu olan Adalet Bakanlığı'nda dört dörtlük bir göreve atanma sözü aldı. Bir hafta sonra karısına şu telgrafı çekti. Miller'ın yerine atanıyorum. Zahar'ın ilk kabulünde iş tamamdır. Eski bakanlığında birkaç kişi çevresinde gerçekleşen bu küçük değişiklik sayesinde Ivan Ilyich, emsallerine bir anda iki derece birden fark attı. Yıllık beş bin ruble maaşa ek olarak üç bin beş yüz ruble de yol parası verilecekti kendisine. Ne eskiden kırgın olduklarına ne de bakanlığa duyduğu öfkeden bir iz kalmıştı. Ivan keyfine diyecek yoktu. Onda nicedir görülmeyen bir mutluluk ve keyifle döndü Ivaniliç köye. Praskovya Fyodorovna da bu işe sevinmişti. Aralarında bir tür ateşkes olmuştu. İvan İliç, Petersburg'da onuruna yapılan kutlamaları, kendi koltuğunu kıskanan utanç içindeki eski düşmanlarının kendisine nasıl yaltaklandıklarını, Petersburg'da kendisini nasıl çok sevdiklerini anlattı durdu. Praskovya Fyodorovna, kocasını dinliyor, anlattıklarına inanıyormuş gibi görünüyordu. Artık hiç terslenmiyor, Yalnızca yeni göçecekleri kentteki yaşamlarının planını kuruyordu. Ivaniliç bu planların kendi planlarına tıpatıp benzediğini ve bir ara tökezler gibi olan hayatının eski havasına büründüğünü, yine öyle neşeli, hoş, inceliklerle dolu aktığını görüp umutlanıyordu. Ivaniliç köye kısa süreliğine uğramıştı. 10 Eylül'de görevine başlaması gerekiyordu ve elbette ondan önce Taşra'daki ev yeni görev yerine taşınacak, bunun için alışveriş yapılacak, siparişler verilecek. Sözün kısası hem kendi tasarılarına uygun hem de olabildiğince Praskovya Fyodorovna'nın gönlünden geçenlere ters düşmeyecek bir şekilde pek çok işi kotaracaktı. İşlerinin bu denli yolunda olması, karısıyla aynı amaç doğrultusunda hareket etmeleri, buna karşılık birlikte oldukları sürenin azalması, evliliklerinin ilk yıllarındakini de aşan bir uyumla birbirine bağladı onları. İvan İliç, ailesini hemen götürmek istediyse de hem karısının hem de ona ve ailesine karşı birden aşırı sevecenlik ve yakınlık göstermeye başlayan kayınbiraderinin karşı koymasıyla tek başına gitmek zorunda kaldı. İvan İliç, başarıdan ve karısıyla uyum içinde olmaktan duyduğu yürek ferahlığı ve sevinçli ruh haliyle gitti ve sürekli biri ötekini çoğalttığı için bu ruh hali hiç geçmedi. Bulduğu ev tam hayal ettikleri gibiydi. Salonları geniş, büyük ve yüksek tavanlıydı. Kocaman bir çalışma odasına ek olarak karısı ve kızı için ayrı odaları, oğlu için bir ders çalışma odası olan sanki onlar için düşünülmüş eski usul harika bir evdi. Evin dayanıp döşenmesiyle kendisi meşgul oldu. Satın aldığı mobilyaların eski tarz ve kamülfu olmasına özen gösterdi. Uygun duvar kağıtları, koltuklar için yüzler satın aldı ve her şey bir bir yerine kondukça düşlerindeki evin ortaya çıkmakta olduğunu gördü. İşin yarısı bittiğinde beklentilerini de aşan bir iş ortaya çıkardığını fark etti. Evi dayayıp döşedikçe her şeyin ne kadar şık, bayağlıktan uzak kamülfu olacağı zaten anlaşılmıştı. Gece yatarken oturma odasının bitmiş halini gözünün önüne getiriyor, henüz bitmemiş salona baktığında da şömine, paravan, etajer, sağ sola rastgele serpiştirilmiş sandalyeler, duvarlara asılmış büyüklü küçüklü tabaklar, bronz heykeller ve başka ufak tefek eşyanın yerlerini bulduğu zamanki halleri gözünün önüne geliyordu. Bu konularda zevk sahibi olan karısıyla kızı Lizanka'nın gördükleri karşısında nasıl şaşıracaklarını düşünerek seviniyordu. Onlar için tam bir sürpriz olacaktı bütün bunlar. Özellikle de her şeye soylu bir hava veren antika eşyalar bulması ve bunları hesaplı bir fiyata satın alması çok iyi olmuştu. Onları şaşırtmak için her şeyi olduğundan daha kötü gösteriyordu mektuplarında. Bütün bunlara kendini öyle vermişti ki görevine vurgun biri olmasına karşın yeni işiyle beklenenden daha az ilgileniyordu. Toplantılarda perde kornişlerini düz mü yoksa kabisli mi seçsem diye dalıp gittiği oluyordu bazen. Ev işine kendini öylesine kaptırmıştı ki kimi zaman mobilyaların yerini kendisi değiştiriyor ya da perdeleri çıkarıp takıyordu. Bir seferinde dediğini bir türlü anlamayan perdeciye nasıl bir şey istediğini göstermek için merdivene çıktığında ayağını boşluğa attı. Az kalsın çok kötü düşecekti ama güçlü ve çevik olduğundan atik davranıp tutundu. Bir tek böğrü pencerenin koluna çarptı. Çarpan yer biraz acıdıysa da bu çok sürmedi. ivaniliç evle uğraştığı bütün bu süre içinde kendini hep çok sağlıklı ve neşeli hissetti. Mektuplarında da kendimi 15 yaş gençleşmiş hissediyorum diye yazıyordu. İşleri Eylül'e bitirebileceğini düşünüyordu ama Ekim ortalarını buldu. Ne var ki her şey dört dörtlük olmuştu. Böyle düşünen bir tek o değildi. Evi her gören aynı şeyi söylüyordu. Aslında her şey gerçekte o kadar zengin olmadıkları halde zenginlere benzemek isteyen, bu yüzden de ancak birbirlerine benzeyebilen insanlarınki gibiydi. Ağır şam ipekleriyle kaplı abonoz ağacından möbleler, çiçekler, halılar, bronzlar, koyu renk ve ışıltı. Tüm bunlar belli bir sınıftan insanlara benzemek isteyen bütün o belli sınıftan insanların eşyalarına benziyordu. Ama ona her şey harika görünüyordu. Aile üyelerini istasyonda karşılayıp her şeyiyle hazır ışıl ışıl aydınlatılmış eve getirdiğinde beyaz kravatlı uşağın kapıyı açmasıyla ilkin çiçekler içindeki antreye ardından hayranlık çığlıklarıyla salona ve çalışma odasına girdiler. Çok sevinçli olan İvan Ilyich, onlara evin her yanını gösterdi. Yağdırdıkları övgüleri başı dönerek adeta içine çekti. Mutluluktan yüzü ışıldıyordu. O akşam çay içerlerken Praskovya Fyodorovna söz arasında merdivenden nasıl düştüğünü sorunca Ivan Ilyich gülerek düşüş sahnesini ve o anda perdecinin nasıl korktuğunu anlattı. E, sportmeniz ne de olsa, başkası olsa ölebilirdi bile. Ben yalnızca şuramı vurdum. Dokunduğunda biraz acıyor ama geçti sayılır. Hafif bir morluk kaldı, o kadar. Böylece yeni evlerinde yaşamaya başladılar.'' İyice yerleştiklerinde ise hemen her zaman olduğu gibi evde bir oda eksik çıktı. Yeni maaşta gerekenden 500 ruble kadar eksikti. Yine de her şey yolundaydı. Özellikle de eşyaların henüz tamamlayamadığı, hala bir şeylerin eksikliğinin duyulduğu, satın alınacak, sipariş edilecek, yeri değiştirilecek, yerine uydurulacak eşyaların olduğu ilk günlerdi. Karı koca arasında zaman zaman bazı görüş ayrılıkları çıksa da her ikisi de öylesine memnundu ve yapılacak öyle çok iş vardı ki büyük tartışmalar yaşanmadan atlatıldı bunlar. Alınacak, düzeltilecek, yerleştirilecek bir şey kalmayınca bir şeylerin eksikliği duyulur, hayat biraz sıkıcılaşır gibi olduysa da yeni arkadaşlıklar, yeni alışkanlıklar imdada yetişti. Hayatı bunlar doldurdu. Ivan Ilyich, sabah öğleye kadar olan zamanını mahkemede geçiriyor, sonra eve yemeğe geliyordu. Masa örtüsündeki ya da koltuklardaki bir leke, perde kordonlarından birinin kopması gibi evdeki ufak tefek bazı tatsızlıklar canını sıksa da ilk günler keyfi yerindeydi. Evi dayayıp döşemek için öyle zorlu bir çaba harcamıştı ki bu türden terslikler canını acıtıyordu. Yine de tam olması gerektiğine inandığı gibiydi Ivan in hayatı. Dertsiz, tasasız, hoş ve incelikli. Sabah dokuzda kalkıyor, kahvesini içiyor, gazetesini okuyor, sonra üniformasını giyip mahkemeye gidiyordu. Orada da işler zaman içinde öylesine rayına oturmuştu ki, tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş bile denebilirdi. İş takipçileri, kalem ve oradaki hareketlilik, genel ve özel toplantılar... Resmi hayatıyla ilgili tüm bu işlerin su gibi akıp gitmesi için gündelik hayatla ilgili işleri buraya hiç karıştırmaması gerekiyordu. Resmi ilişkiler dışında ilişki olmamalıydı. Mesela bir şey öğrenmek isteyen biri geldi diyelim... İvan İliç bu işle doğrudan ilgili değilse bu adamla hiç ilişki kurmamalıydı ama adamın elinde antetli kağıda yazılmış resmi bir yazı varsa ve bunu mahkeme üyesi olarak kendisine sunması gerekiyorsa İvan İliç elinden geleni yapar ve bu sırada karşısındakine böyle durumlarda gereken dostluğu ve inceliği gösterirdi. İş ilişkisi bitince bütün öbür ilişkiler de sona ererdi. İş hayatıyla insan yanını birbirinden ayırma becerisini uzun iş deneyimi ve bu konudaki özel yeteneğiyle öylesine üst bir düzeye ulaştırmıştı ki bazen bir virtüöz gibi sırf eğlenmek için bunları birbirine karıştırırdı. Dilediği zaman bu ikisini birbirinden ayıracak güce sahip olduğunu bildiği için kendine böyle bir şey yapma hakkı tanırdı. Evet. İvan Ilic, işini yalnızca, kolayca, kibarca ve son derece zarif bir şekilde yapmakla kalmıyor, aynı zamanda bir virtüöz gibi yapıyordu. Duruşma aralarında sigara, çay içiyor, politikadan, genel gidişattan, kağıt oyunlarından, en çok da atamalardan söz ediyordu. Akşam yorgun ama kendisinden beklenen ustalığı gösteren bir virtüözün ya da orkestranın birinci kemancısının hoşnutluğuyla eve dönerdi. Karısı ve kızı bir yerlere gitmemişlerse evde konuk ağırlarlardı. Lisedeki oğluysa ya ders çalışır ya da okulda öğrendiklerini pekiştirmek için bunları özel öğretmenlerle yinelerdi. Kısacası her şey yolundaydı. Yemekten sonra evde konuk yoksa İvan İliç, üzerine çok konuşulan bir kitabı okur akşam çalışmaya otururdu. Dosyaları okur, yasalara bakar, ifadeleri birbirleriyle karşılaştırıp yasalar ışığında değerlendirirdi. Evde evrak okumayı ne sıkıcı ne eğlendirici bulurdu. Wind oynamaya göre sıkıcıydı kuşkusuz ama Vint masasında değilse evrak okumayı tek başına ya da karısıyla birlikte oturmaya yeğlerdi. Yüksek çevrelerden kadın erkek dostlarını çağırdığı küçük yemek davetlerinden de büyük keyif aldığını söylemek gerek. Böyle akşamlarda salonunun bu önemli insanların salonuna benzediğini ve kendilerinin de boş zamanlarını onlar gibi geçirdiğini görmekten haz duyardı. Hatta bir akşam biraz daha kapsamlı düzenledikleri bu toplantılardan birinde dans da ettiler. Ivanili için keyfi yerindeydi. Yalnız konuklara sundukları pasta ve şekerlemeler yüzünden karısıyla ciddi bir tartışma yaşadılar. Praskovya Fyodorovna bu konuda kendine göre planlar yapmışken Ivaniliç her şeyin en pahalı pastaneden alınmasında ayak diredi. Pastayı da galiba gereğinden fazla almıştı. Tartışma pastanın artması ve pastacının gönderdiği 45 rublelik fatura yüzünden çıktı. Gerçekten büyük ve çok tatsız bir tartışma oldu. Hatta Praskovya Fyodorovna'nın ağzından aptal, sersem gibi sözler bile çıktı. Ivaniliç başını elleri arasına alıp son derece içerlemiş olarak boşanmadan falan söz etti. ama genel olarak yemekte akşamda harikaydı gerçekten seçkin üst tabakadan insanları çağırmışlardı. Hatta Ivanilç prenses Turufonova ile dans bile etti prensesin kız kardeşi derdimi çek diye bir derneğin kurucusu olmakla ünlüydü. İşine ilişkin sevinçler onurunu, toplumsal yaşama ilişkin sevinçlerse kibrini okşuyordu Ivan için. Gerçek mutluluğuysa bir tek vint oyununda buluyordu. Tatsız geçen bir günün akşamında, gürültücü takımından olmayan has oyuncularla oturduğu bir vint masasının, bütün öteki mumlar arasında göz alıcı ışıltısıyla hemen ayırt edilen özel bir mum gibi farklı bir keyfi, sevinci olduğunu düşünürdü. Beşincinin çekilmek zorunda olması, tersi ne kadar savunulsa da insana acı verdiği için masada kesinlikle dörtten fazla oyuncu olmamalıydı. Sonra oyun zekice ve ciddiyetle oynanmalıydı. Elbette iyi kağıt gelmesi koşuluyla. Oyundan sonra da güzel bir yemek ve bir bardak şarap. Hele oyun sonunda küçük bir kazancı da olmuşsa büyüğü işin tadını kaçırırdı. Ivaniliç harika bir ruh haliyle yatıp uyurdu. İşte yaşamları böyleydi. Toplumun en seçkin insanlarıyla çevriliydiler. Hem yaşını başına almış önemli insanlar hem de gençler gelip gidiyordu evlerine. Dost çevrelerine ilişkin olarak karı koca ve kızları aynı görüşteydiler. Duvarlarında Japon porselenleri asılı salonlarına derbeder üst başlarıyla paldır küldür dalan, aşırı sevgi gösterilerinde bulunan dost ve akrabalara karşı bu konuda ağız birliği etmeseler de ortak bir tavır alarak hepsini kendilerinden uzaklaştırmışlardı. Bu giyim kuşamları özensiz, pasaklı dost ve akraba topluluğu kısa süre sonra Golobinlerden ayaklarını kesti ve ailenin çevresinde yalnızca sosyetik dostları kaldı. Gençler Lizanka'ya kur yapıyordu ve Petrişçev de bunların arasındaydı. Dimitri Ivanoviç Petrişçev'in oğlu ve tek mirasçısı olan genç adam sorgu yargıcıydı. Hatta konu Ivan Ilyich ile Praskova Fyodorovna arasında da gündeme gelmiş ve karı koca gençleri bir troika gezisine çıkarmak mı yoksa evde bir temsil düzenlemek mi daha iyi olur diye tartışmışlardı. İşte böyle yaşıyorlardı. Hayat sert iniş çıkışlar göstermeden akıp gidiyordu ve her şey yolundaydı. Herkesin sağlığı yerindeydi. Elbette Ivanil için zaman zaman ağzında garip bir tat, sol böğründe de bir tuhaflık hissetmesi sayılmazsa ama bunlara da hastalık denemezdi herhalde. Ne var ki bu tuhaflık giderek kendini daha çok hissettirmeye başladı ve henüz tam olarak ağrı denemese de karnın sol yanında sürekli bir ağırlık hissiyle birlikte insanın keyfini kaçıran can sıkıcı bir şeye dönüştü. Bu keyifsizlik her gün biraz daha büyüyerek Golov'in ailesinde nicedir alışılmış bir yaşam biçimine dönüşen zarif, hoş, kibar yaşamın tadını kaçırmaya başladı. Karı koca kavgaları sıklaştı. Çok geçmeden de hayatlarındaki bütün hoşluk, zarafet yok olup gitti. Geriye bir tek kibarlık kaldı. Karı kocanın nadiren de olsa yakınlık kurabildiği ve sessizliğin egemen olduğu adacıklar yeniden ortaya çıktı. Bunların dışında sürekli gergin, kavgalıydı ortam. Praskovya Fyodorovna kocasının zor bir adam olduğunu söylerken hiç haksız sayılmazdı artık ancak kendisi gibi iyi yürekli birinin kocasının huysuzluklarına 20 yıl boyunca çekebileceğini söylerken huyu gereği biraz abartıyordu ama artık kavgaları hep İvan İliç'in başlattığı da bir gerçekti İvan İliç dırdır etmeye hemen her zaman yemek sırasında tam çorba içerken başlardı. Ya yemek takımlarından birinin başına bir şey geldiğini fark eder, ya yemeği beğenmez ya da oğlunun dirseklerini masaya dayamasını ya da kızının saç tuvaletini bahane ederdi. Bunların hepsi içinde Praskovya Fyodorovna'yı suçlardı. Praskovya Fyodorovna önceleri buna karşı koydu ve bir takım tatsız sözlerle kocasına çıkıştı. Ama Ivan Ilyich, bu çıkışlara bir iki kez öyle korkunç tepkiler gösterdi ki Praskovya Fyodorovna bunun yemekten kaynaklanan hastalıklı bir durum olduğunu anladı ve kendini tuttu. Artık hiçbir şey söylemiyor, yemeğini sessizce bitirip hemen sofradan kalkıyordu. Praskovya Fyodorovna uysallığını büyük bir erdem olarak görüyordu. Kocasının kötü huylu, çekilmez biri olduğuna ve ona hayatı zehrettiğine karar verdikten sonra kendine acımaya başladı. Kendine acıdıkça kocasından daha çok nefret etti. Keşke ölse diye geçiriyordu bazen içinden. Ama maaşları kesileceği için bunun olmasını istemezdi. Ivanil için ölümünün bile onu kurtaramayacağını anlaması kocasına duyduğu kini büsbütün arttırıyor, onu kahrediyordu. Praskovya Fyodorovna kocasına öfkesini her ne kadar gizlese de onun bu bastırılmış gerginliği Ivanil için öfkesini tırmandırıyordu. Açıkça haksız olduğu bir kavgadan sonra Ivanilich de bu sıralar aşırı sinirli ve gergin olduğunu kabul etti. Ancak bu durum hastalığından kaynaklanıyordu. Praskovya Fyodorovna da hasta olduğunu düşünüyorsa tedavi olması gerektiğini söyleyerek ondan ünlü bir hekime görünmesini istedi. Ivanilich ünlü hekime gitti. Her şey tam beklediği gibiydi. Her zaman nasılsa öyle bekleme faslı. Ivanili için kendisinin mahkemedeki hallerinden çok iyi bildiği o yapmacıklı ciddiyet, azametli doktor havaları, tık tık vurmalar, dinlemeler, hepsinin ne olduğu önceden belli ve herhalde gereksiz yanıtlar için sorulan gereksiz sorular. Burnundan kıl aldırmaz büyük adam havaları. Bizim için kapımızı çalanın kim olduğu hiç önemli değildir. Biz işimizin gereği neyse onu yaparız. Kim olursa olsun herkese aynı şekilde davranırız. Uygulamamız kişilere göre değişmez. Her şey mahkemedeki gibiydi. Mahkemede yargılananlara o nasıl davranıyorsa ünlü hekim de ona öyle davranıyordu. Doktor özetle şöyle bir şeyler söyledi. Şu, şu ve şu belirtiler sizde filanca ve filanca rahatsızlığın bulunduğunu gösteriyor. Ama yapılacak filanca ve filanca tahliller bu bulguyu doğrulamazsa o zaman sizde filanca ve filancaya benzer bir durum düşünebiliriz ki o zaman da vesaire vesaire. Ivan Ilyich için önemli olan tek şey durumunun tehlikeli olup olmadığıydı. Doktorsa yersiz bulduğu gibi ciddiye bile almıyordu bu soruyu. Ona göre değerlendirilmesi gereken durumlar şunlardı. Böbrek kayması, kronik gastrit ve kör bağırsak komplikasyonu. Ivanil için yaşamını tehdit eden bir şey yoktu. Büyük olasılıkla ya böbrek kayması ya da kör bağırsak komplikasyonlarından biri söz konusuydu. Doktor bu ikilemi İvanil için önünde harika bir şekilde çözüme kavuşturarak kör bağırsak komplikasyonundan yana tavır aldı. O arada yapılacak idrar tahlilinin hastalıkla ilgili yeni veriler sunabileceğini, o zaman her şeyin yeniden değerlendirileceğini söyledi. Bütün bunlar İvanil için mahkemede yargılananlara karşı bugüne dek binlerce kez büyük bir başarıyla sergilediği tavırlarının tıp aynısıydı. Doktor da yargılanana gözlüklerinin üzerinden zafer kazanmış bir edayla hatta neşeyle bakarak karar özetini aynı parlaklıkla dile getirdi. Doktorun karar özetinden İvanil için çıkardığı sonuç şu oldu durumu kötüydü. Ve onun durumunun kötü olması doktorunda başka herhangi birinin de umrunda değildi. Çünkü durumu kötü olan oydu. İvan İlyich'e çok dokundu bu. Kendine dehşetli acadı. Ve böylesine önemli bir konuda kayıtsızlık, vurdumduymazlık içinde olan doktora karşı yüreği öfkeyle doldu. Ama hiçbir şey söylemeden kalkıp vizite ücretini masaya bıraktı ve iç geçirerek şöyle dedi. ''Herhalde biz hastaların sorularını çoğu zaman yersiz buluyorsunuzdur. Aslında benim tek öğrenmek istediğim hastalığımın tehlikeli olup olmadığı.'' ''Doktor, burada yargılanışınızla ilgili çerçevenin dışına taşan sorular soracak olursanız duruşma salonundan çıkarılmanızı istemek zorunda kalacağım.'' der gibi gözlüğünün üzerinden sertçe ona baktı. ''Bilmeniz gerekenleri, bilmenizin uygun olacağını düşündüğüm şeyleri az önce söyledim size.'' dedi. Bundan sonrasını tahliller belirleyecek. Sonra başını hafifçe eğerek Ivaniliç'i selamladı. Ivaniliç ağır ağır dışarı çıktı. Alabildiğine üzgün, bezgin vaziyette kızağına binip eve gitti. "Durumum çok mu ağır yoksa henüz bir tehlike söz konusu değil mi?" sorusuna doktorun verdiği yanıttan bir sonuç çıkarabilmek için cevabı gündelik dile çevirip üzerinde bir kez daha düşündü. Vardığı sonuç durumunun kötü olduğuydu. İvan e yolda her şey hüzünlü göründü. Arabacılar, evler hüzünlüydü. Gelip geçenler, dükkanlar hüzünlüydü. Bu ağır, küt, bir an bile dinmeden sürekli zonklayan acı, doktorun belirsiz, bulanık sözleriyle çok daha ciddi bir nitelik kazanmıştı. İvan Ilyich, yeni ve çok daha ağır bir duyguyla kulak kesilmişti acısına. Eve gelince olup bitenleri karısına anlattı. Karısı onu dinlerken hikayenin orta yerinde başında şapkasıyla kızı girdi içeri. Besbelli ana kız bir yere gitmeye hazırlanıyorlardı. Kızı bu sıkıcı hikayeyi dinlemek için istemeye istemeye biraz oturdu. Ama dayanamayıp kalktı. Karısı da onu sonuna kadar dinleme sabrını gösteremedi. Neyse anlattıkların beni sevindirdi dedi karısı. Bundan böyle dikkatli olmalı, ilaçlarını özenle almalısın. Reçeteni ver de cerisimi eczaneye yollayayım. Sonra giyinmek için odasına gitti. Karısı oradayken soluğunu tutan Ivaniliç, onun çıkmasıyla derin derin iç geçirdi. Ne olacak canım? Belki de gerçekten hiç önemli bir durum yoktur diye mırıldandı kendi kendine. Doktorun verdiği ilaçları içmeye ne söylediyse yerine getirmeye başladı. Ama idrar tahlilinden sonra ilaçlar da öneriler de değişti. Ne var ki tahlilde ve tahlil sonuçlarına göre belirlenen tedavide galiba bir karışıklık olmuştu. Doktora ise bir türlü ulaşılamıyordu. Ya bir şeyi unutmuştu doktor ya yalan söylüyordu ya da ondan bir şeyler gizliyordu. Yine de İvan Ilyich, doktorun kendisinden bütün istediklerini yerine getirdi ve ilk günlerde hep bununla avundu. Doktor ziyaretinden sonra sağlığını koruma ve ilaç alma konusunda söylenenleri sektirmeden uyguladı. Sürekli olarak kendini dinledi, acılarına, bedeninden gelen uyarılara kulak verdi Giderek insan olduğunun çektiği acılar, hastalıklar ve genel olarak insan sağlığı Ivanil için başlıca ilgi alanı oldu. Onun yanında, bir takım hastalardan, iyileşemeyip ölenlerden ya da hastalık atlatan birilerinden söz edilecek oldu mu, özellikle de kendisininkine benzeyen bir hastalık söz konusuysa, heyecanını gizlemeye çalışarak kulak kesiliyor, sorular sorup öğrendiklerini kendi durumuyla karşılaştırıyordu. Ağrısı azalmıyordu ama Ivan Ilyich kendini daha iyi olduğunu düşünmeye zorluyordu. Herhangi bir nedenle heyecanlanmadığı sürece kendini aldatabiliyordu da. Ama karısıyla yaşadığı bir tatsızlık, dairedeki bir başarısızlık ya da Wint'te kötü gelen bir kağıt bir anda hastalığının bütün acılarını hep birden duymasına neden oluyordu. Önceleri kötü bir dönem ama atlatırım nasılsa iyi bir kağıt gelir umuduyla bütün bu tersliklerin düzeyeceğini düşünürdü. Ama artık her başarısızlık onu umutsuzluğa düşürüyordu. İlaçlar işe yaramış tam iyileşmeye başlamıştım ki şu başıma gelene bak diyordu kendi kendine. Karşı karşıya kaldığı tatsızlığa ya da bunun sebebi olarak gördüğü insanlara karşı içi öfkeyle doluyordu. Duyduğu öfkenin onu mahvettiğini görmesine karşın kendine engel olamıyordu. Aslında olaylar ve insanlar karşısında kapıldığı öfkenin hastalığını artırdığını anlaması, bu yüzden de tüm bu tatsızlıklardan, tersliklerden uzak durması gerekirdi. Ama o tam tersi bir çıkarsamada bulunuyordu. Huzura, sessizliğe ihtiyacı olduğunu söyleyip bunları bozan her şeyin üzerine üzerine gidiyor sonuçta büsbütün sinirleniyordu. Okuduğu tıp kitapları ve doktorlara danışmaları da durumunu kötüleştiren bir başka etkendi. Durumundaki kötüleşme öyle bir dengeye kavuşmuştu ki geçen günleri karşılaştırırken hastalığı açısından pek bir şey değişmediğini görerek kendini aldatabiliyordu. Ama gidip doktorlara danıştığında durumu hem de büyük bir hızla kötüye gidiyormuş gibi geliyordu ona. Buna karşın doktorlara danışmaktan vazgeçmiyordu. Sonraki ay bir başka ünlü doktora gitti. İkinci ünlü doktorda ilk doktorun sözlerini yinelemekle birlikte olayı ele alışı daha değişik oldu. İkinci ünlü doktora gidişiyle Ivanil için kuşku ve korkuları daha da artmıştı. Bir arkadaşının arkadaşı çok iyi bir doktor hastalığına bambaşka bir tanı koydu. Üstelik iyileşeceğini söylemesine karşın çeşitli soru ve varsayımlarıyla kafasını büsbütün karıştırdığı gibi kuşkularını da artırdı. Gittiği bir homeopatta bambaşka bir tanı koydu hastalığına ve bir ilaç verdi. Ivan Ilyich, herkesten gizli bir hafta kullandı bu ilacı ama bir hafta sonra hiçbir iyileşme hissetmediği için önceki tedaviyede şimdikine de duyduğu bütün güveni kaybetti ve eskisinden de büyük bir mora çöküntüsüne uğradı. Tanıdık bir kadın ikonaların iyileştirici etkisinden söz etti. Ivaniliç konuşmaları büyük bir dikkatle dinlerken yakaladı kendini. İkonaların iyileştirici etkisi olabileceğine inanmıştı. Bu onu korkuttu. ''Ne yani? Zihinsel olarak böylesine perişan bir durumda mıyım? Saçmalık bu.'' diye söylendi kendi kendine. ''Bu kadar işkilli olmak doğru değil. Tek bir doktor seçip onun dediklerini tam bir disiplinle yerine getirmek gerek. Ben de öyle yapacağım. Yeter artık.'' ''Yaza kadar hiçbir şey düşünmeden istenen her şeyi yapacağım. Sonrasını o zaman düşünürüz. Bundan böyle kuşkulanmak yok.'' Bunu söylemek kolaydı elbette ama uygulamak mümkün görünmüyordu. Böğründeki ağrı canına okumaya devam ediyordu. Üstelik hem artmış gibiydi hem de sürekli bir hal almıştı. Ayrıca ağzının tadı da bir tuhaf olmuştu. Sanki iğrenç bir şekilde kokuyordu ağzı. İştahı da gücü de sürekli azalıyor gibiydi.'' ''Kendini aldatmanın alemi yoktu. Yeni ve korkunç bir şeyler oluyordu vücuduna. Hem de Ivan hayatında hiç görmediği ölçüde önemli şeyler. Bunu bir tek o fark ediyordu. Çevresindekiler ya hiçbir şey anlamıyor ya da anlamak istemiyorlardı. Dünyada değişen bir şey yoktu onlara göre. Her şey eskiden nasılsa yine öyleydi. Ivan e en çok dokunan da buydu.'' Ev halkının özellikle de ziyaretten ziyarete koşan karısıyla kızının hiçbir şeyin farkında olmadığını anlamıştı İvan İliç. Tek sıkıntıları onun neşesiz ve mızmız halleriydi. Sanki bunun sorumlusu oymuş gibi. Her ne kadar gizlemeye çalışsalar da onu ayak bağı olarak gördüklerinin farkındaydı Ivan İliç. Özellikle de karısı hastalığına karşı belli bir tavır geliştirmişti ve İvan Ilyich ne yaparsa yapsın bu tavrını hiç değiştirmiyordu. Örneğin eş dost toplantılarında şöyle şeyler söylerdi ''Sağ olsun bizim İvan Ilyich, öyle herkes gibi verilen tedaviyi harfiyen uygulayayım demez.'' Bugün damlasını alır, yemeğini güzelce yer, istenen her şeyi tam istendiği gibi yerine getirir. Yarın bir bakarsınız, ben de fark isteme eğer, ilacını içmeyi unutmuş, mersin balığını silip süpürmüş, oysa yasak ya da wind masasında sabahlamış. Ne zaman oldu bu? derdi Ivaniliç canı sıkkın. Sadece bir kere, o da Payotur ivanoviçlerdeyken Peki dün, Yegorovic'lerdeyken? Nasıl olsa ağrıdan uyuyamayacaktım. Olsun. Ayrıca bilmelisin ki böyle gidersen iyileşemezsin. Bizi de üzer durursun. Ivaniliç'in hastalığıyla ilgili olarak sağda soldaki bu konuşmalarıyla Praskovya Ivanovna'nın hem başkalarına hem de kocasına anlatmak istediği bu hastalığın tek sorumlusunun Ivaniliç olduğu ve hastalığını karısına yeni bir zulüm yolu olarak gördüğüydü. Ivaniliç karısının elinde olmadan böyle bir davranış sergilediğini düşünse de bu düşünce onu hiç teselli etmiyordu. Mahkemede de kendisine tuhaf davranıyorlarmış gibi geliyordu İvan İliç'e. Ona sanki yakında yeri boşalacak biriymiş gibi bakıyorlardı. Başına sürekli yeni dertler açarak karşı konulmaz bir biçimde onu meçhul bir yerlere doğru sürükleyip götüren korkunç bir derde tutulmuş olması alay edilecek bir şeymiş gibi arkadaşları onun korkularıyla kuruntularıyla tatlı tatlı dalga geçiyorlardı. En çok sinir olduğu da neşeli, şen şakrak, komilfu havalarıyla ona on yıl önceki halini hatırlatan Şivars'tı. Bir gün arkadaşları geldi. Vint için herkes masaya oturdu. Yeni bir deste açıp kağıtları dağıttılar. Rastlantı işte. Yedi karo birden açıldı. Oyundaki eşi kozsuz diyerek iki karo aldı. Daha ne olsundu? Oyun dediğin böyle olurdu. Keyifli, heyecanlı. Ivan Ilyich, birden içini oyan korkunç ağrıyı, ağzındaki kötü tadı hissetti ve böyle bir durumda oyun için sevinebilmesini tuhaf buldu. Oyundaki eşi Mihail Mihailoviçi izlemeye başladı. Onun kağıtları enerjik bir havayla masaya vurmasını, kırabileceği bir kağıdı kırmayıp büyük bir incelikle bu zevki ona bırakmasını ve kağıdını atarken uzanıp zahmet çekmesin diye kağıtları onun önüne doğru itmesini izledi. ''Ne yani?'' ''Benim kolumu ileri uzatabilecek gücümün bile olmadığını mı düşünüyor?'' diye aklından geçirdi Ivan İlyich. O arada kozuyla kağıt kırmayı unuttuğu için ortağıyla birlikte oyunu kaybetmelerine sebep olmasına canı sıkılarak, en korkuncuda da Mihail Mihailovic'in onun bu yanlışına çok canı sıkıldığı halde umursamaz görünmesiydi. Neden böyle davrandığını düşünmekse en korkuncuydu. Onun iyi olmadığını görüp hepsi birden ''Yorulduysanız oyunu burada bırakabiliriz.'' dediler. ''Dinlenin biraz.'' ''Dinlenmek mi?'' ''Hayır. Hiç yorulmamıştı. O eli bitirdiler. Herkesin yüzü asıktı. Kimse konuşmuyordu. İvan Ilyich, bu tatsızlığa kendisinin neden olduğunu hissediyor ama ağır havayı dağıtamıyordu.'' Arkadaşları yemeklerini yedikten sonra evlerine dağıldı. İvan Ilyich, kendi hayatını mahvettiği gibi başkalarının hayatlarını da zehirlediği düşüncesiyle yalnız kaldı. Üstelik bu zehir azalmak şöyle dursun gitgide tüm varlığını ele geçiriyordu. Bu ağır düşüncenin acısı yetmezmiş gibi duyduğu onca bedensel acı ve korkuyla yatağına girip uyuması gerekiyordu. Ama ağrılar yüzünden çoğu kez bütün gece gözünü kırpmıyordu. Oysa sabah yine kalkıp giyinmesi, mahkemeye gitmesi, konuşması, yazması gerekliydi. Mahkemeye gitmeyeyim dese her biri dayanılmaz acılarla geçen saatleri 24 saati evde geçirmesi gerekiyordu. Ölümün kıyısında onu anlayacak, ona acıyacak kimse olmadan böyle tek başına yaşayacaktı. Böyle iki ay geçti. Yeni yıldan hemen önce kayınbiraderi çiftliğinden kente onlara geldi. İvan Ilyich mahkemedeydi. Praskoviya Fyodorovna alışverişe çıkmıştı. İvan Ilyich, çalışma odasına girdi ve kayınbiraderiyle burun buruna geldi. Sağlıklı, canlı hareketlerle bavulunu açıyordu. Onun ayak seslerini duyunca kayınbiraderi başını kaldırdı ve bir saniye kadar sessizce onun yüzüne baktı. İvan e de bu kadarı yetti. Müthiş şaşırmış da içinden yükselen hayret çığlığını tutmuş gibiydi kayınbiraderi. Her şeyi açıklıyordu bu hali. Ne var? Değişmiş miyim? Var bir değişiklik ama... İvan Ilyich, sözü sürekli nasıl göründüğüne getirmeye çalıştıysa da kayınbiraderi bu konuya girmekten hep kaçtı. Praskovya Fyodorovna eve dönünce de hemen onun yanına gitti. Ivan Ilyich odasına kapanıp aynanın karşısına geçti. Önden, yandan kendini incelemeye başladı. Karısıyla olan resimlerini alıp aynadaki kendisiyle karşılaştırdı. Fark muazzamdı. Gömleğinin kolunu dirseğine kadar sıvayıp baktı. Sonra indirdi. Oturdu. Yüzü karardıkça karardı. ''Olamaz, olamaz'' dedi kendi kendine. Kalkıp masaya gitti. Bir dosya açtı, okumaya çalıştı ama yapamadı. Salona geçti. Konuk odasının kapısı kapalıydı. Ayaklarının ucuna basarak kapıya yaklaştı. İçeriyi dinlemeye başladı. ''Abartıyorsun'' diyordu Praskovya Fyodorovna. ''Hiç de abartmıyorum. Adam ölmüş, senin haberin yok. Gözlerine bakmadın mı? Işık yok gözlerinde. Doktorlar ne diyor?'' ''Kimse bir şey bilmiyor. Nikolayev, bu öbür doktordu.'' ''Bir şeyler söyledi ama şimdi aklımda değil.'' Leş Çetitski, bu da ünlü doktordu, tam tersini söyledi. ivan İliç kapıdan uzaklaştı, odasına gitti, uzandı ve düşünmeye başladı. ''Evet, böbrek. Böbrek kayması bu. Böbreğinin yerinden nasıl kaydığına ilişkin doktorun dediklerini anımsadı ve hayal gücüyle kayan böbreğini yakalamaya, yerinde tutmaya çalıştı. Bu kadarcık bir şeymiş gibi geldi ona bütün iş.'' En iyisi ben Payator Ivanoviç'e gideyim. Doktorun dostu olan arkadaşıydı Payator Ivanoviç. Çingırğa çaldı, arabanın hazırlanmasına emretti, gitmek için hazırlanmaya başladı. Nereye? Diye sordu karısı. Yüzünde derin bir acı ifadesi ve onda pek görülmeyen yufka yüreklilikle. Bu alışılmadık yufka yüreklilik sinirine dokundu İvanili için. Payator Ivanoviç'e gidiyorum, dedi asık yüzle. Doktorla dostluğu olan arkadaşına gitti. Doktora birlikte gittiler. Enine boyuna konuştu İvan Ilyich doktorla. Bedeninde olup bitenleri İvan e tüm anatomik ve fizyolojik ayrıntılarıyla anlattı doktor. Böylece İvan Ilyich durumu bütünüyle kavradı. Kör bağırsağında ufacık bir şey vardı. Düzeltilebilir bir aksaklık da bu. Bir organın enerjisi aktarılarak daha güçlü çalışması sağlanırken öbürünün çalışması yavaşlatılıyor. Böylece emilim gerçekleşiyor ve hastalık önlenmiş oluyordu. Yemeğe biraz geç kaldı. Sofrada herkese neşeyle bir şeyler söyledi. Uzunca bir süre çalışma odasına gidip çalışmak gelmediği içinden. Sonunda çalışma odasının yolunu tuttu. Masasına oturdu ve hemen çalışmaya başladı. Dava dosyalarını incelerken bu iş bitince ele alması gereken hayati derecede önemli, ertelenmiş bir işi olduğu düşüncesi hep kafasının bir köşesinde duruyordu. İşini bitirince bu çok önemli, ertelenmiş işin kör bağırsak sorunu olduğunu anımsadı. Ama yine de bu konuyu ele alacak yerde salona çay içmeye gitti. Konuklarla doluydu salon. Konuşuyor, piyano çalıyor, şarkı söylüyorlardı. Kızları için damat adayı olarak gönüllerinden geçirdikleri sorgu yargıcı da oradaydı. Praskovya Fyodorovna'nın dediğine göre o akşam Ivan İlyiç her zamankinden çok daha neşeliydi. Ama sürekli ertelediği çok önemli bir kör bağırsak sorunu olduğu İvanil için bir an bile aklından çıkmadı. Saat on bir gibi konuklardan izin alıp odasına çekildi. Hastalandığından bu yana çalışma odasının yanındaki küçük odada yatıyordu. Odasına çekildi. Soyundu, yatakta okumak için Zola'nın bir romanını aldı. Ama okumuyor, düşünüyordu. Hayalinde kör bağırsağındaki aksaklığı düzeltti. Organ tam gerektiği gibi çalışmaya başladı. Emilme, kısılma, her şey normaldi artık. Yapılacak tek şey doğaya yardım etmek. Dedi kendi kendine. İlacını almadığı geldi aklına. Yattığı yerde doğrulup ilacını içti. İlacın yararlı etkisini ve ağrıyı yok edişini hissetmek için sırtüstü uzanıp kendini dinlemeye başladı. Evet, ilaçları düzenli almaya dikkat etmeliyim ve sağlığa zararlı her şeyden uzak durmalıyım. Şu anda kendimi daha iyi hissediyorum daha epey iyi hissediyorum eliyle böğrünü yokladı dokununca acımıyordu hiçbir şey duymuyorum öncesine göre çok daha iyiyim mumu söndürüp yan yattı kör bağırsak düzeliyor işte emilim başladı birden o eski inatçı acıyı hissetti derinlerinde ağzında da yine o iğrenç tat vardı yüreği kabardı zihni karıştı tanrım tanrım yine yine başladı hiç bitmeyecek bu birden bambaşka bir açıdan görmeye başladı her şeyi. Kör bağırsakmış, böbrekmiş. Bunlarla hiç ilgisi yok. Yaşam ve ölüm işte o kadar. Yaşıyordum. Bir yaşamım vardı ama şimdi usulca elimden kayıyor ve ben onu tutamıyorum. Evet. Ne diye kendimi aldatayım? Benden başka herkes bilmiyor mu ölmekte olduğumu sanki? Bu haftamı, gelecek haftamı, bugün mü, yarın mı? Sorun bundan ibaret belki de bugün, şimdi az önce aydınlıktı ortalık, şu anda karanlık, şimdi buradayım az sonra orada olacağım iyi de orası neresi bir anda buz gibi oldu, soluğu kesildi, yalnız kalbinin atışını duyuyordu, ben yok olduğumda ne olacak, hiçbir şey yok olduğumda nerede olacağım sakın ölüm dedikleri olmaz öyle şey, istemiyorum yerinden fırladı Mumu yakmak için titreyen elleriyle çevreyi yoklarken şamdanı mumuyla birlikte devirdi ve bunun üzerine gerisin geri kendini yatağa atıp başını yastığa gömdü. Gözleri açık, bakışları karanlığa dikili "Niçin?" diye sordu kendi kendine. "Aman ne fark eder ki ölüm. Evet, ölüm. Hiçbiri bilmiyor, bilmekte istemiyor, acımıyor bile. Vur patlasın, çal oynasın." Kapının ardından gelen uzak ezgilere, şen şakrak seslere kulak verdi. Umurlarında değil. Oysa onlar da ölecek. Ne aptalca. Önce ben öleceğim, onlar daha sonra. Ama onların da başına aynı şey gelecek. Oysa onlar gülüp eğleniyor. Aşağılık yaratıklar. Öfkesinden neredeyse tıkanacaktı. Dayanamıyor, soluk alamıyordu. Herkesin bu kahredici korkuyu sürekli yaşamaya mahkum olması mümkün değildi. Yerinden kalktı. Hiç doğru değil bu yaptığım. Sakinleşmeli, her şeyi baştan bir kez daha düşünmeliyim. Düşünmeye başladı. Evet, hastalığın başlangıcına gitmeli. Düşüp belimi çarpmıştım. Ama öyle olumsuz bir şey olmadı. O günde, ertesi günde iyiydim. Derken hafiften bir sızı başladı. Ve giderek arttı. Sonra doktor, sonra bezginlik, keder ve sonra yeniden doktor. Böylece adım adım yok oluşun kıyısına geldim. Bedenim adeta süzüldü. Gücüm tükendi, gözlerimde ışık kalmadı, tam kıyısındayım artık uçurumun, ölüm kapıda beklerken ben bağırsaklarımın derdindeyim, nasıl etsem de bağırsaklarımın çalışmasını düzeltsem diye düşünüyorum, oysa ölüm gelip kapıma dayanmış, peki gelen gerçekten ölüm mü? Yine korkunun pençesine düştü, tıkanır gibi oldu, eğildi, kibrit aramaya başladı, dirseğini komodine dayadı. Komodin yere rahatça eğilmesine engel oluyor, dirseğini de acıtıyordu. Buna dehşetli öfkelendi. O öfkeyle dirseğini biraz daha kuvvetle bastırınca Komodin devrildi. Soluk soluğa ve büyük bir umutsuzluk içinde kendini yatağa bırakıverdi. Ölümü bekler gibi sırtüstü. O sırada konuklar gitmek için ayaklanmıştı. Praskovya Fyodorovna da onları uğurluyordu. Gürültüyü duyup içeri girdi. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Kazara komadin devrildi. Gidip bir mum getirdi Praskovya Fyodorovna. Ivanilich yatağında yatıyor, birkaç kilometre koşmuş gibi ağır, derin soluklar alıp vererek kımıltısız gözlerle karısına bakıyordu. ''Neyin var cin? ''Yok bir şey.'' ''Devirdim.'' ''Niye açıklama yapıyorum ki?'' ''Sanki anlayacak.'' diye geçirdi içinden. Gerçekten de bir şey anlamamıştı Praskovya Fyodorovna. Kalkıp kocası için mumu yaktı ve hemen dışarı çıktı. Konuğunu uğurlaması gerekiyordu. Döndüğünde kocasını bıraktığı gibi buldu. Gözlerini tavana dikmiş, sırt üstü yatıyordu. ''Neyin var? Kendini kötü mü hissediyorsun yoksa?'' ''Evet.'' Praskovya Fyodorovna başını salladı. Yatağa onun yanına oturdu. ''Cin, Leş eve çağırsak mı acaba?'' ünlü doktorun çağrılmasından yani yüklüce bir paranın gözden çıkarılmasından söz ediyordu. Ivaniliç acıyla gülümsedi. İstemez. Karısı biraz daha oturdu. Sonra eğilip onu alnından öptü. Karısı öperken Ivaniliç tüm varlığıyla ondan nefret ediyor, kadını itmemek için kendini güç tutuyordu. Gidiyorum. İyi uykular. Peki. Ivaniliç ağır ağır ölmekte olduğunu görüyor, kahroluyordu. Tüm varlığıyla biliyordu bunu. Ne var ki buna bir türlü alışamadığı gibi bu gerçeği anlayamıyordu da. Keswether'ın mantık kitabındaki "Gais insandır, insanlar ölümlüdür, o zaman Gais de ölümlüdür." şeklindeki tasım örneği ona ömrü boyunca doğru gelmişti ama hep Gais bağlamında, kendisiyle hiç ilintisi olmadan. Evet, Gais insandı ama sıradan bir insandı. O bakımdan da bu önerme onun için tümüyle doğruydu. Ne var ki İvan İliç, değildi. Sıradan bir insan da değildi. O her zaman herkesten farklı, özel bir varlık ola gelmişti. O Vanya'ydı. Çocukluğu, ergenliği ve gençliği, anne babasıyla, kardeşleri Mitya ve Volodya'yla, oyuncaklarıyla, arabacıları ve dadısıyla, sonra Katenka'yla ve daha nice sevinçlerle, hüzünlerle geçmişti. Hiç Gais Vanya'nın üzeri deri şeritli sevgili topunun kokusunu bilebilir miydi? Gais hiç annesinin elini Vanya gibi öpebilir miydi? Gais'ın annesinin elbisesinden de Vanya'nın annesinin ipek elbisesi gibi hışırtılar yükselir miydi? Hukuk okulunda börek yüzünden baş kaldıran kimdi? Gais mı, Vanya mı? Peki Gais hiç onun kadar aşık olmuş muydu? Hadi Gais da onun gibi bir duruşma yönetsinde bakalım. Gais hiç kuşkusuz ölümlüydü. Bu yüzden ölmesi son derece doğal. Ama benim ölmem, Vanya'nın Ivanil için ölmesi, bütün o duygularım, düşüncelerimle ben bambaşkayım. Benim ölmem olacak şey değil. Tek kelimeyle korkunç bir şey bu. Duyguları böyleydi işte. Ben de Gais gibi ölecek olsaydım bunu bilirdim. İç sesim bunu bana önceden haber verirdi, dedi kendi kendine. Ama böyle bir şey olmadı. ''Ben de, arkadaşlarım da bunun gayesindeki gibi olmayacağını biliyorduk ama şimdi olanlara bak. ''Yo, olamaz, olamaz ama oluyor işte. İyi de nasıl oluyor, nasıl anlamalı bunu?'' ''Olup biteni bir türlü anlayamıyor, sahte, yanlış, hastalıklı bir düşünceymiş gibi ölüm düşüncesini zihninden uzaklaştırmak, yerine doğru, sağlıklı düşünceler geçirmek istiyordu.'' Ne var ki bu düşünce artık düşünce gibi değil bir gerçeklik gibi gelip yeniden karşısına dikiliyordu. Tutunacak bir nokta bulurum umuduyla bu düşüncenin yerine sırasıyla başka düşünceleri çağırıyordu. Geçmişte kafasından ölüm düşüncesini uzaklaştırdığını bildiği düşünce akışlarına yeniden dönmek istiyor ama tuhaftır ölüm düşüncesinin üzerine örten, onu uzaklaştıran, yok eden her ne varsa şimdi hiçbiri işlevini yerine getiremiyordu. Ivan Ilyich, zamanını hemen her zaman ölüm düşüncesini perdeleyen eski duygu ve düşünce dünyasını yeniden canlandırmakla geçiriyordu. Gün oluyor, kendimi işime vereyim, işim benim her şeyim, diyor kafasından tüm kuşkuları kovmuş olarak mahkemeye gidip arkadaşlarıyla konuşuyor. Sonra eskisi gibi oradaki kalabalığa dalgın, düşünceli bakarak yerine geçiyor. Cılız elleriyle meşe koltuğunun kollarına tutunarak yanındaki arkadaşına doğru eğiliyor. Dava dosyasını da önüne çekerek bir şeyler fısıldaşıyor. Sonra birden başını kaldırıp arkasına yaslanarak belli açış sözleriyle duruşmayı başlatıyordu. Derken Duruşmanın ortalarında belindeki ağrı davada gelinen noktaya falan aldırmaksızın birdenbire kendi ısırıcı işini yapmaya başlıyordu. Ivan Ilyich, bir yandan kendini dinler, bir yandan da ağrı düşüncesini kafasından uzaklaştırmaya çalışırken ağrı hız kesmeden devam ediyor, sonra birden o çıkıp geliyor ve tam karşısına dikilip gözlerinin içine bakıyordu. Eli ayağı buz kesen Ivan Ilyich, kendine bir kez daha ''Yoksa şu dünyada tek gerçek o mu?'' diye soruyordu. Arkadaşları ve asları onun gibi işini iyi bilen, başarılı bir yargıcın ona yakışmayan beceriksizliklerle davayı karıştırmasını şaşkınlık ve kızgınlıkla izliyorlardı. Silkinip toparlanmaya çalışıyor, duruşmayı iyi kötü sonuçlandırıp mahkeme işlerinin onun eskisi gibi kendinden uzaklaştırmak istediği şeyi ondan uzak tutmakta ve ondan kurtulmasında bir işe yaramadığını fark etmenin ağır kederiyle evin yolunu tutuyordu. En kötüsü de onun Ivan İlyiç'i bir şey yapsın diye değil, sırf karşısına geçip onun gözlerinin içine bakması ve böylece gözlerine baka baka hiçbir şey yapmadan acılar içinde kıvranması için kendine çekmesiydi. Bu havadan kurtulmak için kendine oyalayıcı bir şeyler arayan Ivan İlyiç bunları zaman zaman bulsa da ancak bir süreliğine oyalanabiliyordu bunlarla. Sonra hemen etkilerini yitiriyorlardı. O sanki her şeye hakimdi ve hiçbir şey onu baskılamaya, onun kendini göstermesine engel olamıyordu. Bizzat dayayıp döşediği konuk odasına, hani şu perde için merdivenden düştüğü ve hastalığının bu düşüşle başladığını bildiği için zehirli bir gülümsemeyle uğruna bir yaşam verilmiş diye hatırladığı konuk odasına son zamanlarda her girişinde, masanın bir yerinde bir çizik fark ediyordu. Bunun neden olabileceğini araştırırken üzerinde bronz süslemeler bulunan aile albümünün bir yerindeki bronzun yukarı doğru kıvrılmış olduğunu gördü. Kendi elleriyle büyük bir özenle düzenlediği bu pahalı albümü alıp baktı. Kıvrılmış sayfalar yerlerine ters konmuş resimler. Kızıyla arkadaşlarının özensizliklerine kızdı. Albümün kıvrılmış yerlerini büyük bir titizlikle düzeltti. Bronzu eski haline getirdi. Sonra aklına albümler ve onlarla ilgili tüm gereçleri çiçeklerin olduğu köşeye kaldırmak geldi. Uşağı çağırdı. Karısıyla kızı düşüncesine şiddetle karşı çıktılar. Tartıştılar, küstüler. Ama yine de iyi oldu. En azından onu unutmasını sağladı bu olay. Artık onu görmüyordu. Bir gün bir eşyanın yerini değiştirirken karısı ''Sen bırak, uşaklar yapar. Yine bir yerini inciteceksin.'' diye müdahale edince birden onun paravanın ardında görünüp gittiğini fark etti. Bir an içinde olsa apaçık görmüştü onu. Kaybolup gitmesini bekledi. Elinde olmadan böğrünü dinledi. Orada her zamanki yerindeydi. Her zamanki gibi ince ince sızlıyordu. Tam bu anda İvan Ilyich onu yeniden fark etti. Çiçeklerin bulunduğu köşeden gözlerini ona dikmiş bakıyordu. ''Ne yapmaya çalışıyorsun sen?'' der gibi. Şuracıkta bir perde yüzünden bir süngü saldırısına girmişim gibi hayatımı kaybettiğim gerçek mi? Olacak şey mi bu? Ne korkunç, ne anlamsız. Olacak şey değil ama oldu. Odasına girip yattı. Yine onunla baş başaydı. Ona karşı hiçbir şey gelmiyordu elinden. Sadece gözlerini ona dikip buz kesiyordu. Her şey adım adım ve hiç belli etmeden geliştiği için bu duruma nasıl gelindiğini söylemek pek mümkün değildi. Ama hastalığının üçüncü ayında karısı, kızı, oğlu, hizmetçiler, bütün tanıdıklar, doktorlar ve en önemlisi de kendisi artık tek sorunun onun ne zaman aralarından ayrılarak yakınlarına varlığıyla hayatı zindan etmeye son vereceği, böylelikle kendi acılarından da kurtulacağı olduğunu biliyorlardı. Uykuları gitgide azaldığı için afyon vermeye başlamışlardı. Bunu morfin iğneleri izledi. Ama hiçbiri derdine derman olmuyordu. Yarı uykulu bir haldeyken içinde ağır bir sıkıntı duyuyor, yeni ve değişik bir şeymiş gibi bu sıkıntı başlangıçta onda bir rahatlama sağlar gibi oluyorsa da bir süre sonra bildiğimiz açık ağrılardan daha büyük eziyet veriyordu. Doktorların talimatlarına uygun, özel yemekler yapılıyordu kendisine. Ama o bunları her gün biraz daha tatsız, biraz daha iğrenç buluyordu. Adeta işkenceye dönüşen tuvalet sorunu da özel bir düzenlemeyle çözülmüştü. Tam bir işkenceydi tuvalet, pislik, mahrem yerlerinin açılması, koku ve tüm bunların bir başkasının gözü önünde olması... Sorunların en tatsızı olan bu konuda İvaniliç'in tek avuntusu temizliğiyle uşak Ceresim'in ilgilenmesiydi. Ceresim, kent yemekleriyle tombullaşmış, temiz yüzlü, canlı, gencecik bir köylüydü. Güler yüzü her zaman ışıl ışıldı. Üzerindeki tipik Rus köylü giysilerine varana dek her şeyiyle böylesine tertemiz, böylesine ışıltılı birinin bu kadar pis bir işle uğraşması İvaniliç'in canını sıkıyordu. ''Bir gün lazımlıktan kalktı ama pantolonunu çekecek gücü bulamadı ve kendini öylece oradaki koltuğa bırakıverdi. Kasları belirgin bir şekilde ortaya çıkmış, cılız çıplak bacaklarına baktı korkuyla. Ayağındaki kalın çizmelerden etrafa hoş bir katran kokusuyla, kış havasının tazeliğini, diriliğini yayarak hafif ama tok adımlarla cerısım girdi içeri. Üzerinde tertemiz keten bir önlük ve tertemiz bir basma gömlek vardı.'' Gömleğin kolları sıvalıydı. Çıplak kollarıysa genç ve güçlü. Herhalde ışıltılı yüzünden taşan yaşama sevincini görüp de çaresizliğine daha çok üzülmesin diye İvan e hiç bakmadan lazımlığa doğru yürüdü. ''Jerison'' diye seslendi İvan İlyich cılız bir sesle. ''Yanlış bir şey yaptım herhalde'' korkusuyla Gerison ürpererek durdu. Yeni yeni sakal çıkarmaya başlayan diri, saf, genç yüzünü hastaya döndü. ''Buyurun efendim.'' ''Pis bir iş bu yaptığım. Kusura bakma evlat. Elimde değil işte.'' ''Ne demek efendim?'' dedi Ceris'im gözleri ışıl ışıl, bembeyaz genç dişlerini göstererek. ''Hiçbir zahmeti yok. Hem siz hastasınız.'' Sonra güçlü, becerikli elleriyle artık alıştığı işini yapıp bitirdi. Hafif, uçar gibi adımlarla çıkıp gitti. Beş dakika sonra aynı hafif adımlarla geri geldi.'' Ivan İliç hala kendine attığı koltuktaydı. ''Ceris'im'' dedi. Uşak temizleyip yıkadığı lazımlığı yerine koyarken. ''Lütfen gel, yardım et bana.'' Ceris'im yaklaşıp önünde durdu. ''Kaldır beni, tek başıma beceremiyorum. Dimitri'yi de dışarı yollamış bulundum.'' Ceris'im tıpkı yürüyüşü gibi hafif bir hareketle onu tutup kuş gibi kaldırdı. Kucağında tutarak pantolonunu yukarı çekti. Tam hastayı koltuğuna geri bırakacakken Ivaniliç kendisini ötedeki divana bırakmasını istedi. Cerisim hiç zorlanmadan ve kucağında onu hiç sıkıştırmadan kuş gibi uçurup divana götürdü. Sağ ol. Elin ne kadar hafif. Bu işlerde üstüne yok. Cerisim yine gülümseyip çıkmaya eğilendi. Ama Ivaniliç onun yanında kendini öyle iyi hissediyordu ki gitmesine engel oldu. Lütfen şuradaki sandalyeyi bacaklarımın altına sürer misin? ''Yok onu değil, ötekini. Bacaklarım yukarıdayken daha rahat ediyorum.'' Ceris'im çabucak sandalyeyi getirdi. Bir yere çarpmadan usulca yere bıraktı. Hastanın bacaklarını üzerine uzattı. Bacakları kaldırılınca İvan Ilyich gerçekten kendini iyi hissetti. ''Bacaklarım böyle yukarıdayken çok rahat ediyorum.'' dedi. ''Şu yastığı da ayaklarımın altına koyar mısın?'' Ceris'im bu isteği de yerine getirdi. İvan İliç'in bacaklarını hafifçe kaldırdı, sonra yine sandalyenin üzerine bıraktı. Bacaklarının bir an için yukarı kalkması çok iyi geldi İvan İliç'e. Yeniden sandalyeye bırakılmalarıyla o rahatlık kayboldu. ''Şu anda meşgul musun Ceris'im?'' ''Hayır efendim.'' dedi Ceris'im. Beylerle nasıl konuşulacağını kentlilerden öğrenmişti. ''Yani yapman gereken bir iş yok şu anda.'' ''Pek bir iş yok ki zaten. Bugünkü işimi bitirdim. Bir tek yarın için odun kırılacak.'' Öyleyse bacaklarımı kaldırıp biraz yukarıda tutabilir misin? Elbette tutarım. Cerisım'ın bacaklarını yukarı kaldırmasıyla ağrı kesilmiş gibi geldi Ivaniliç'e. Odun ne olacak? Hiç merak etmeyin, onu da hallederiz. Ivaniliç Cerisım'a yanına oturmasını, bacaklarını da öyle tutmasına emretti ve onunla konuşmaya başladı. Tuhaftır. Cerisım bacaklarını yukarıda tutarken kendini çok iyi hissetti. O günden sonra arada bir Cerisom'ı çağırarak bacaklarını onun omzuna uzatmaya başladı. Cerisom'la konuşmak hoşuna gidiyordu. Cerisom bundan hiç yüksünmediği gibi görevini zevkle, istekle, Ivanil'içi duygulandıran bir sadelik ve iyi kalplilikle yerine getiriyordu. Başka insanların sağlığı, gücü, dinçliği, diriliği İvan ağrına gider, içerlemesine yol açardı. Bir tek Jerisom'un gücü, canlılığı, yaşam doluluğu, sinirine dokunmamak bir yana ona iyi geliyor, teselli veriyordu. Ivan en çok yaralayan yalandı. Nedense herkesce kabul gören bu yalana göre yalnızca bir hastalık söz konusuydu. Öyle ölümcül bir durum yoktu ortada. Hasta sakin bir şekilde tedavisini sürdürürse her şey harika olacaktı. Oysa o... Ne yapılırsa yapılsın hiç de harika bir şey olmayacağını, tam tersine bu yolda yapılacak her şeyin ona daha büyük acılar çektirmekten ve ölümünü yaklaştırmaktan başka bir işe yaramayacağını biliyordu. Bu yalan onu kahrediyordu. Kendisi dahil herkesin bildiği durumunun ne kadar ağır, ne kadar korkunç olduğu gerçeğini kabul etmemeleri ve onu da yalanlarına katmaya çalışmaları, hatta bu yalana katılmaya zorlamaları içini acıtıyordu. Ölümü arifesinde yapılan bütün her şey yalandı. Yalan. Ölümünün o müthiş ihtişamını bir takım ziyaretler, perdeler ya da sofraya konulacak mersin balıkları düzeyine indirmeleri ne acıydı. Tuhaftır. Ona her zamanki numaralarını sergilemeye başladıklarında kaç kez yüzlerine kesin şu yalanı artık. Öleceğimi hepimiz biliyoruz. Hiç değilse şu yalanı kesin artık diye bağırmak geçmişti içinden. Ama bunu yapacak ruh gücünü bulamıyordu bir türlü. Kendisini bekleyen o korkunç ölümün çevresindekilerce sıradan bir tatsızlığa ya da salona kötü kokular yayan birinin girmesi türünden kibarlığa aykırı bir olaya indirgendiğini görüyordu. Ivan in ömrü boyunca uğruna didindiği kibarlığa aykırı. Ona acıyan da yoktu. Ne durumda olduğunu anlamak isteyen yoktu ki ona acıyan olsun. Bir tek Ceres'in durumunu anlıyor ve ona acıyordu. Bu yüzden Ivanilich Yalnız Ceresim'in yanında kendini iyi hissediyordu. Ceresim'in bazen bütün gece gözlerini kırpmadan bacaklarını tutması Ivan Ilyich'in çok hoşuna giderdi. Onu uykusuz bıraktığı için üzülmesin diye de merak etmeyin Ivan Ilyich sonra uyurum ben derdi. Ya da birdenbire senle konuşmaya başlardı. Sen hastasın, hasta olmasaydın elbet böyle olmazdı derdi. Yalana başvurmadan, dost doğru konuşan, ne olup bittiğini anlayan, anladığını gizleme gereği duymayan bir tek cerısımdı. İyice cılızlaşıp kuru bir dala dönen efendisine içtenlikle acıdığı da belliydi. Hatta bir kez Ivan Ilyich, kendisini biraz uyuması için gönderirken aynen şöyle dedi. ''Nasılsa hepimiz öleceğiz. Elimiz ayağımız tutarken niye çalışmayalım?'' Ölmekte olan biri için çalışmanın ona hiç üzüntü vermediği, vakti geldiğinde kendisi içinde birilerinin aynı şeyleri yapacağına duyduğu inanç ve umuttu burada dile getirmek istediği. Bu yalan dışında ya da bu yalanın sonucu olarak Ivanilich'e en acı gelen şeylerden biri de hiç kimsenin ona onun istediği gibi acımamasıydı. Ivanilich bazen, özellikle de uzun acı dönemlerinin ardından, Buna itiraf etmek ne kadar utanç verici de olsa kendisine hasta bir çocuğa acınır gibi acınmasını istiyordu. Tıpkı çocukları okşayıp avutur gibi onu da öpsünler, sevip okşasınlar, başucunda gözyaşı döksünler istiyordu. Göğsünü döven gümüşsü sakalıyla koskoca bir mahkeme üyesi olarak böyle bir şeyin kendisi için imkansız olduğunu biliyor ama yine de istiyordu işte. Ceres'im ilişkisinde bu isteğini karşılayan bir şeyler vardı sanki. Bu yüzden Ceresim'in varlığı ona teselli veriyor, yanında kendini iyi hissediyordu. Ağlamak istiyordu Ivaniliç. onu sevip okşasınlar, onun için gözyaşı döksünler istiyordu. Arkadaşı mahkeme üyesi Yegorovic ziyaretine geldiğinde ise İvan Ilyich ona sevecenlikle sokulacak, gözyaşları içinde itiraflarda bulunacak yerde, sert, ''Ciddi, derin düşüncelere gömülmüş bir yüz ifadesi takınıyor ve elinde olmadan sözü temiz edilen bir mahkeme kararına getirerek bu konuya ilişkin düşüncelerini büyük bir coşkuyla savunmaya girişiyordu. İvan İlyich'in son günlerini ona zehreden şey hem çevresindekileri hem de kendisini bütünüyle sarmış olan bu yalandı.'' ''Sabahtı. Sabah olduğu Ceresim'in gidip yerine Uşak Pajotr'ın gelmesinden anlaşılıyordu.'' Payotır mumları söndürdü. Perdelerden birini açıp usulca ortalığı toplamaya gelişti. Sabah ya da akşam, cuma ya da cumartesi hiç fark etmiyordu. Öyle ya da böyle değişen hiçbir şey yoktu hayatında. Acı bir an bile soluk aldırmadan eziyete devam ediyordu. Yaşamın dönmemecesine geçip gittiğini bilmesine karşın yaşama duygusu içinde varlığını hep sürdürüyordu. Hayatının tek gerçeğine dönüşen o korkunç ölüm duygusu ve o malum yalan olduğu gibi duruyordu. Günlerin, haftaların, saatlerin ne hükmü olabilirdi burada? Çay ister miydiniz efendim? Her şey düzenli olsun istiyor. Beyler sabahları çay içmeli ya, diye düşündü İvan Ilyich. Yok, dedi kısaca, divana geçmek ister miydiniz? odayı temizleyip düzenlemesi gerek ve beni işine engel olarak görüyor. Ben pislik ve düzensizlik kaynağıyım diye geçirdiği içinden. İstemem. Beni rahat bırak. Uşak odanın içinde gidip gelerek ortalığı topladı. Ivaniliç elini uzatınca Beriki bir şey isteyip istemediğini öğrenmek için hemen yanına koştu. Bir emriniz mi var efendim? Saat payotır. Ivaniliç hemen elinin altında duran saati alıp onun eline bıraktı. ''Sekiz buçuk.'' ''Kimse kalkmadı mı daha?'' ''Hayır efendim.'' Vasili İvanoviç okula gitti. Praskovya Fyodorovna kendisini sorduğunuzda uyandırılmasını emrettiler. ''Uyandırmamızı emreder misiniz?'' ''İstemez.'' dedi. ''Sonra bir çay içsem mi?'' diye geçirdi içinden. ''Neyse, bir çay getir bakalım.'' Payotır kapıya doğru yürüdü. İvaniliç birden yalnız kalma korkusuna kapıldı. ''Nasıl etsem de burada tutsam onu?'' diye geçirdi içinden. Ha ilaç, payotır ilacımı ver. Bakarsın ilacın da bir faydası olur.'' diye düşünerek ilaçtan bir kaşık içti. ''Yok canım, ne yardımı olacak. Hepsi saçmalık ve yalan.'' diye düşündü. İlacın insanın bütün ümitlerini yok eden o bildik, yavan tadını ağzında hissedince ''Hayır, artık inanamam. İyi de bu ağrı, bu ağrı neyin nesi şimdi? Bir an bile dinmeyecek mi?'' inledi. O inleyince... Payotır geri döndü. Hayır, hayır. Sen git çayımı getir. Payotır çıktı. Yalnız kalan İvan Ilyich, ağrısı dayanılmaz olmasına karşın ağrıdan değil, duyduğu iç sıkıntısından inledi. Hep aynı şey. Günler, geceler hep aynı. Ah bir an önce bitse. Ne bir an önce bitse? Ölüm. Karanlık. Yok, yok. Her şey ölümden daha iyidir. Payotır elinde bir tepsi ve çayla döndü. İvan Ilyich, Kime neye baktığını bile bilmeden uzunca bir süre dalgın dalgın payotura baktı. Uşağın bakışlarından tedirgin olduğunu fark edince kendine gelerek ''Ha evet çay, koy bakalım şuraya'' dedi. ''Ama yıkanmama yardım et payotur, bir de temiz gömlek getir.'' İvan Ilyich yıkanmaya başladı. Dinlene dinlene elini yüzünü yıkadı, dişlerini fırçaladı, saçlarını taradı ve aynaya baktı. Saçlarının solgun alnına dümdüz yapıştığını görünce korktu. Gömleği değiştirilirken bedenine bakacak olursa daha da korkacağını biliyordu. Neyse ki her şey sona erdi. Sabahlığını giydi. Üzerine battaniyeyi alıp çay içmek için koltuğa oturdu. Bir an kendini canlanmış, dirileşmiş hissettiyse de çay içmeye başlamasıyla birlikte yeniden aynı tat, aynı acı kendini hissettirdi. Çayını güçlükle bitirerek divana uzandı. Ve payatırı gönderdi. Hep aynıydı. Kimi zaman ufacık bir umut ışıltısı belirir gibi oluyor. Kimi zaman da bir umutsuzluk denizi kudurmaya başlıyordu. Ama hep aynıydı. Aynı acı, aynı keder, aynı iç sıkıntısı. Tek başına kalmak dayanılır gibi değildi. Birini çağırmak istedi. Ama başkalarının yanında daha da kötü olduğu aklına gelince vazgeçti. Bari biraz morfin verseler de kendimden geçsem. Doktora söyleyeceğim bir şeyler yapsın yoksa bu bu dayanılır gibi değil bir iki saat geçti böyle birden zil çaldı doktordu herhalde gerçekten de gelen doktordu canlı neşeli dinç sağlıklı bir şeylerden korkmuş gibisiniz ama ben şimdi her şeyi yoluna koyarım duygusu yansıtan bir ifadeyle girdi içeri. Doktor burada böyle bir ifadenin yersiz kaçtığının bilincindeydi kuşkusuz. Ama bu ifade onun sabah hasta ziyaretlerine çıkmadan önce üzerine geçirdiği bir tür fırak gibiydi. Alabildiğine dinç, güven verici bir ifadeyle ellerini oluşturmaya başladı. ''Dondum. Dışarıda esaslı soğuk var. İzninizle biraz ısınayım.'' dedi. ''Bütün iş onun ısınmasındaymış. Bu bir oldu mu geri kalan sorunları çözümlemek işten değilmiş gibi.'' Ee, nasılsınız bakalım? Ivanilich doktorun içinden aslında işler nasıl, tıkırında mı diye sormak geldiğini, ama böyle bir sorunun ayıp kaçacağını düşünerek nasıl gece iyi uyuyabildiniz mi diye sorduğunu düşündü. Ivanilich doktora nasıl böyle utanmadan yalan söyleyebiliyorsun der gibi baktı. Ama doktor soruyu anlamazlıktan geldi. Bunun üzerine şöyle yanıt verdi Ivanilich: Değişen bir şey yok. ''Her şey bütün korkunçluğuyla sürüyor. Ağrı geçmiyor. Geçeceği de yok. Bir çözüm bulabilseydik.'' ''Siz hastalar hep böylesinizdir. Neyse artık ısındım. Titis Praskovya Fyodorovna bile bir şey diyemez artık vücut ısıma. ''Evet, yeniden merhaba.'' Doktor elini uzatıp Ivanil için elini sıktı. Sonra az önceki şakacı senli benli havasından sıyrılıp hastayı ciddi bir şekilde muayene etmeye başladı.'' Nabzını, ateşini ölçtü. Parmaklarıyla tık tık sırtına vurup dinledi. Tüm bunların birer saçmalık, koskoca birer yalan olduğundan hiç kuşkusu yoktu İvan için. Yine de doktorun diz çökerek ona doğru uzanması ve kulağını bir yukarı bir aşağı dayayarak göğsünü ve sırtını dinlemesi, yüzünde ciddi bir ifadeyle ona bir takım hareketler yaptırmasıyla havaya girdi. Bütün söylediklerinin yalan olduğunu bilmesine karşın vaktiyle avukatların söylevlerine kapılıp gitmesi gibi kendini muayeneye kaptırdı. Kapıda Praskovya Fyodorovna'nın ipek elbisesinin hışırtıları hemen ardından da doktorun gelişini bildirmediği için payotura çıkışması duyulduğunda doktor hala divanda diz çökmüş durumda sırtına tık tık vurduğu hastasını dinlemekle meşguldü. Praskovya Fyodorovna içeri girdi. Kocasını öptü, ardından da kalkalı çok olduğunu, doktor geldiğinde orada bulunamayışının basit bir yanlışlıktan kaynaklandığını açıklamaya girişti. İvan Ilyich ona baktı. Tepeden tırnağa inceden inceye süzdü onu. Beyazlığına, tombulluğuna, ellerinin, boynunun temizliğine, saçlarının parlaklığına ve yaşama sevinciyle dolu gözlerinin ışıltısına sitemle suçlar gibi bakıyordu. Tüm varlığıyla nefret ediyordu ondan. Ufacık bir dokunuşu bile içinde derin bir tiksinti yaratıyor ve bundan derin acı duyuyordu. Karısının ona ve hastalığına karşı tavrında hiçbir değişiklik yoktu. Nasıl doktor hastalarına karşı kolay kolay değiştiremeyeceği bir tavır geliştirmişse, karısı da ona karşı bir tavır geliştirmişti ve bu tavrı hiç değiştirmiyordu. Ivan Ilyich yapmaması gereken şeyleri yapıyordu ve bundan da yalnızca kendisi suçluydu. Praskovya Piyodorovna'nın ona sevecenlikle sitemlerde bulunması bu yüzdendi. ''Hiç söz dinlemiyor. ilaçlarını zamanında almıyor. En önemlisi de bacakları yukarıda yatıyor. Bunun zararlı bir yatış şekli olduğuna hiç kuşku yok.'' Sonra da Ivan Ilyich'in nasıl bacaklarını havada tutturduğunu anlattı doktora. ''Sevecenlikle küçük görme karışımı bir gülümseme belirdi doktorun yüzünde. Zaman zaman böyle aptalca şeyler tutturduğu olur hastaların. Hoş görmek gerek.'' der gibiydi. Muayene bitince doktor saatine baktı ve Praskovya Fyodorovna, Ivan e, o ne derse desin bugün ünlü doktoru da çağırdığını, Mihail Daniloviç'le birlikte muayene edip bir karara varacaklarını söyledi. ''Lütfen karşı çıkma, bunu kendim için yapıyorum.'' ''Dedi hafif alaylı, aslında her şeyi yalnızca onun için yaptığını, bu yüzden de ona itiraz etme hakkı tanımadığını duyum satır gibi.'' İvan Ilyich karşılık vermedi, yalnızca yüzünü buruşturdu. Etrafını kuşatan yalan öylesine içinden çıkılmaz bir hal almış gibiydi ki en ufak bir şey anlamak mümkün değildi. Karısı onunla ilgili her şeyi aslında yalnız kendisi için yapıyor ve bunu da açıkça dile getiriyordu.'' Ne var ki kendim için yapıyorum dedikleri öylesine sıra dışı uç şeylerdi ki onun da bundan tam tersi bir sonuca varması gerekiyordu haliyle. Gerçekten de saat on bir buçukta ünlü doktor geldi. Yeniden dinlemeler başladı. Onun yanında ve öbür odada böbrek ve kör bağırsak üzerine anlamlı konuşmalar, sorular, yanıtlar birbirini izledi. Bu konuşmalar öyle ciddi, anlamlı bir yüz ifadesiyle yürütülüyordu ki İvan İlyich'in tek gerçek sorununun yaşamak ya da ölmek yerine yeniden böbrek ve kör bağırsak sorunu alıyordu. Gerektiği gibi çalışmayan bu organlara Mihail Daniloviç ile ünlü doktor birlikte el atıp onları adam edeceklerdi. Ünlü doktor ciddi ama ümitsiz de sayılamayacak bir yüz ifadesiyle vedalaşıp ayrıldı. İvanili için korku ve umut ışığını aynı anda yansıtan gözlerini ona dikip ürkekçe sorduğu iyileşme umudu var mı yok mu sorusunu da garanti veremem ama hiç umut yok da diyemem şeklinde yanıtladı. İvanili için doktoru uğurlayan bakışları öylesine acıklıydı ki ünlü doktora vizite ücretini ödemek için odadan çıkarken Praskovya Fyodorovna gözyaşlarını tutamadı. Doktorun umutlandırıcı sözlerinin etkisi uzun sürmedi. ''Nasıl sürsün? Değişen bir şey yoktu ki. O da aynıydı. Resimler, perdeler, duvar kağıtları, ilaç şişeleri ve ağrıyla kıvranan beden aynıydı. İvanil inlemeye başladı. Bir iğne yaptılar ve kendinden geçti. Gözlerini açtığında hava kararmaya yüz tutmuştu. Yemeğini getirdiler. Kendini zorlayarak çorbadan biraz içti. Yine aynı şey oluyor. Yine gece başlıyordu.'' Yemekten sonra saat yedi gibi üzerinde gece tuvaleti, iri göğüslerini korsayla bastırmış, yüzünde pudra izleriyle Praskovya Fyodorovna geldi yanına. Karısının daha sabahtan o gece tiyatroya gideceklerini söylediğini hatırladı. Sera Bernhard gelmişti şehre. İvanil için ısrarıyla bir loja bileti almışlardı ama o bunu unuttuğu için karısının şık giyme ağrına gitti. Buna karşın, çocukların estetik zevklerinin gelişmesi için lojyo bileti alarak tiyatroya gitmelerinde kendisinin ısrarcı olduğunu hatırladı ve içerlediğini belli etmedi. Praskovya Fyodorovna hem kendinden hoşnut hem de kendini suçlar bir edayla girmişti odaya. Yanına oturdu, sağlığını sordu, ama bunu öylesine sorduğu, öğrenebileceği yeni bir şey olmadığını bildiği belliydi. Söylemesinin gerekli olduğunu düşündüğü şeyleri söylemeye başladı. Loja bileti almamış olsalardı bu gece dünyada tiyatroya gitmezdi. Ne var ki kızı ve petrişçev yani sorgu yargıcı kızlarının nişanlısıyla gitmek zorunda oldukları için onun da genç çifti yalnız bırakması doğru olmazdı. Yoksa burada onunla kalmayı tercih ederdi. Bari kendisi evde yokken doktorların dediklerini uygulasaydı. Fyodor Petrovich ve Liza da sana uğramak istiyorlardı. Gelebilirler mi? Gelsinler. Kızı üzerinde genç bedenini ortada bırakan dekolte bir kostümle içeri girdi. Bedeni ona acı verirken kızı bedenini sergiliyordu. Güçlü, sağlıklıydı Liza. Aşık olduğu da her halinden belliydi. Mutluluğuna engel olduğunu düşündüğü hastalığa, onun acılarına ve ölüme içerlediği apa çıktı. Saçları Viktor Keppel gibi kıvrılmış Fyodor Petrovic de içeri girdi. Beyaz yakalığı uzun ve damarlı boynunu sımsıkı sarıyordu. Üzerinde kocaman ve bembeyaz bir göğüslüğü olan bir frakla kaslı baldırlarını sımsıkı saran siyah dar bir pantolon vardı. Beyaz eldiveninin tekini de elinde tutuyordu. Onun ardından da kimseye görünmek istemezmiş gibi üzerinde yeni üniforması, elinde eldivenleriyle, liseli delikanlı süzüldü usulca içeri. Zavallı çocuğun gözlerinin altı, İvan anlamını çok iyi bildiği morluklarla doluydu. Oğluna hep acımıştı İvan İliç. Onun korku, ilgi, acıma dolu bakışlarını korkunç bulur, Ceresim dışında bir tek onun kendisini anladığını, ona acıdığını düşünürdü. Hepsi birden oturup yine sağlığını sorgulamaya başladılar. Bunu bir sessizlik izledi. Derken Liza annesine opera dürbününü alıp almadığını sordu. Ana kız arasında dürbünü kimin nereye koyduğu konusunda bir tartışma yaşandı. Tatsız bir durumdu. Fyodor Petrovich Ivanilyeçe Sera Bernard'ı görüp görmediğini sordu. Ivanilich önce kendisine ne sorulduğunu anlamadı. Sonra hayır dedi. Ya siz? Evet. Adrian Lukyovrd Praskovya Fyodorovna, aktrisi özellikle filanca oyununda çok beğendiğini söyledi. Kızı buna itiraz etti. Sera Bernard'ın sahnede ne kadar incelikli ve gerçekçi olduğu üzerine aktrisin adının her anılışında geçen konuşmalardan biri başladı. Tartışma sürerken Fyodor Petrovich bir ara Ivan e baktı ve hemen sustu. Öbürleri de bakıp sustu. Gözleri kor gibi yanan Ivan Ilyich önüne bakıyordu. Onlara çok kızmış gibiydi. Durumu kurtarmak gerekiyordu. Ama bu hiç kolay değildi. Bir şekilde bu suskunluğa son vermek gerekliydi. Ancak incelikle örülmüş yalanlar bir şekilde yıkılır da gerçek olanca açıklığıyla ortaya çıkar korkusuyla kimse buna cesaret edemiyordu. İlk hamleyi Liza yaptı. Sessizliği bozdu. Herkesin aklından geçen ama söylemeye cesaret edemediği şeyi ağzından kaçırıverdi. ''Eğer gideceksek zamanıdır.'' dedi, babasının armağan ettiği saate bakarak. Sonra da yalnızca ikisinin bildikleri bir şeyi araştırır gibi, nişanlısına anlamlı, belli belirsiz bir gülümsemeyle baktı ve giysisini hışırdatarak kalktı. Diğerleri de onu izledi. Vedalaşıp çıktılar. Onlar çıkınca İvan Ilyich kendini daha iyi hissetti. Yalan yoktu artık. O da onlarla birlikte çıkıp gitmişti. Ama ağrı yerinde duruyordu. Hep aynı ağrı ve aynı korku. Ne daha kötüleştiriyordu durumunu ne de iyileştiriyordu. Her şey daha kötüydü sanki. Yeniden dakikalar dakikaları saatler saatleri kovalamaya başladı. Her şey eskisi gibiydi. Her şey aralıksız sürüp gidiyor ve kaçınılmaz son gitgide daha korkunçlaşıyordu. Evet, cerisimi gönderin bana diye karşılık verdi İvan İliç payotırın sorusuna. Karısı gece geç döndü. İvan odasına ayak uçlarına basarak girdi. Ama hasta onu yine de duydu. Bir an gözlerini açtı. Sonra hemen kapadı. Karısı Ceris'ı gönderip kendisi kalmak istedi hastanın başında. İvan İlyich gözlerini açarak ''Hayır'' dedi. ''Sen git. Ağrın çok mu? Az ya da çok. Ne fark eder? Afyon al bari.'' İvan İlyich, afyon içmeye razı oldu. Karısı çıktı. Acı dolu bir sersemlikle saat üçü etti. Çektiği acılar yüzünden birileri onu dar, uzun, kara bir torbaya sokmaya çabalıyor ama bir türlü sokma işini tamamlayamıyorlarmış gibi geliyordu ona. Bu korkunç iş büyük acı veriyordu. Ivan Ilyich hem korkuyor hem onu torbaya sokmak isteyenlere karşı koyuyor hem de onlara yardım ediyordu. Birden bir kopmayla düştü, kendine geldi. Her şey eskisi gibiydi. Cerism yatağın ayak ucunda sakin, sessiz, sabırla oturuyor, uyukluyordu. O da cılız bacaklarını kaldırmış, çöraplı ayakları Ceresim'in omuzlarında yatıyordu. Abajurlu mum, bir an olsun kesilmeyen ağrı, her şey aynıydı. Sen git artık Ceresim, diye fısıldadı. Hiç önemli değil efendim, oturabilirim. Yok, git. Ayaklarını indirdi, kolunun üzerine yan yattı ve birden kendine acımaya başladı. Ceresim'in bitişik odaya geçmesini bekledi, sonra kendini bıraktı. Ve çocuklar gibi ağlamaya başladı. Umarsızlığına, korkunç yalnızlığına, insanların acımasızlığına, Tanrı'nın acımasızlığına, Tanrı'nın yokluğuna ağlıyordu. Neden bütün bunları yaptın? Neden beni bu hale getirdin? Neden? Neden bana bu korkunç acıları çektiriyorsun? Yanıt beklediği falan yoktu elbette. Sorularının yanıtı olmamasına, olamayacağına ağlıyordu. Ağrısı yine şiddetlendi. Ama İvanil kımıldamadı bile. Kimseyi de çağırmadı. Kendi kendine sürekli hadi bir kez daha vur bakalım. Ama neden? Ne yaptım sana ben? Neden vuruyorsun? diye yineliyordu. Giderek sakinleşti. Yalnız ağlaması kesilmedi. Sonra birden soluğunu tutup dikkat kesildi. Titreşerek sözcüklere dönüşen bir takım sesler değil de ruhunu, zihnini, düşüncelerinin akışını duyuyordu sanki. Duyduğu ilk söz sözcüklere dönüşmüş, açık, anlaşılır ilk söz şu oldu. İstediğin nedir? Ivaniliç kendi kendine birkaç kez yineledi. İstediğin ne? Ne? Ne istiyorsun? Ne mi? Acı çekmemek, yaşamak diye yanıtladı kendi sorusunu. Kendini bu işe öylesine yoğun bir dikkatle kaptırdı ki ağrısını bile fark etmez oldu. İçinden yükselen ses yine sordu. Yaşamak mı? Nasıl yaşamak? Bildiğin yaşamak daha önce nasıl yaşıyorsam öyle rahat, güzel. Nasıldı o rahat, güzel dediğin önceki yaşamın? Ve İvan Ilyich, güzel yaşamının en iyi anlarını seçip ayırmaya başladı zihninde. Fakat tuhaftır, bir zamanlar çok güzel bulduğu anların hiçbiri artık öyle gelmiyordu. Çocukluğuna dair ilk anıları dışında hiçbiri. Çocukluğunda şu anda yeniden yaşayacak olsa yine güzel bulacağı gerçekten hoş şeyler vardı. Ama o hoşluğu yaşamış adam artık yoktu. Bütün bunlar bir başkasının anılarıydı sanki. Sonucunda şimdiki kendisini var edecek, bugünkü İvan İliçi oluşturacak şey başladığı anda bir zamanlar onu çok mutlu eden, güzel diye nitelendirdiği her şey toz gibi dağılıp gidiyor, hiçe dönüşüyor, hatta çoğunlukla bayağılaşıyordu. Çocukluğunu ne kadar geride bırakıp bugüne ne kadar yaklaşırsa sevinçleri de o kadar değersizleşip kuşkulu bir hal alıyordu. Hukuk okulundan başladığı söylenebilirdi bunun. Her şeye karşın iyi, güzel şeyler vardı orada. Neşe, dostluk, umut gibi. Ama sınıflar büyüdükçe iyi anlar azalıyordu. Sonra vilayetteki ilk görevi olan mayet memurluğu sırasında da iyi bazı anıları olmuştu. Kadınlar ve aşka dair anılar. Sonra bunların hepsi birbirine karıştı ve iyi şeyler daha da azaldı. Sonra da azaldıkça azaldı. Evlilik, öylesine beklenmedik, öylesine hayal kırıklığıydı ki. Karısının ağız kokusu, o şehvetli haller, yapmacıklık. O ruhsuz işi, para hırsı, bir, on, yirmi yıl, hep aynı şey. Gitgide artan bir ruhsuzluk. Tepeye tırmandığımı zannederken aslında bayır aşağı koşmak. Tam böyleydi durum. İnsanların gözünde giderek yükselirken, aynı anda hayat da benden o kadar eksiliyor, ayaklarımın altından çekilip gidiyordu. Madem öyle, ölmeye hazır ol. Ne bu şimdi? Niçin bütün bunlar? Olacak şey mi? Böylesine anlamsız ve iğrenç olabilir mi hayat? Hayat bu kadar anlamsız ve iğrençse, o zaman niye ölünüyor? Hem de acılar çekerek. Bir yanlışlık vardı bu işte. Belki de sürdüğüm yaşam, sürdürmem gereken yaşam değildir. Düşüncesi takıldı aklına birden. Ama hemen sonra her zaman gerekeni tam gerektiği gibi yapmış benim gibi biri nasıl olur da sürdürmesi gereken yaşamı sürdüremez diye geçirdi içinden. Ve yaşam ölüm gizeminin biricik çözümünü olmayacak bir şeymiş gibi kafasından uzaklaştırdı. Peki şimdi istediğin nedir? Yaşam, yaşamak. Nasıl bir yaşam? Mahkemede mübaşirin yargıç geliyor diye bağırdığı zamanki gibi bir yaşam mı? Birkaç kez içinden ''Yargıç geliyor, yargıç geliyor'' diye yineledi. Sonra öfkeyle bağırdı. ''Al işte, geldi yargıç. Ama benim ne suçum var, niçin bütün bunlar?'' Ağlamayı kesti. Yüzünü divanın arkalığına dönerek hep aynı soruya yanıt aradı. ''Bütün bunlar niçin? Bu dehşet niçin?'' Ne kadar düşündüyse de bir yanıt bulamadı. Sıklıkla olduğu gibi bütün bunların sürdürdüğü yaşamın sürdürmesi gereken yaşam olmadığından kaynaklandığı düşüncesi aklına takılacak oldu mu hemen hayatı boyunca her şeyi tam gerektiği gibi yerine getirdiğini hatırlıyor ve bu tuhaf düşünceyi kafasından uzaklaştırıyordu. Böyle iki hafta daha geçti. Ivan İliç artık yatağına bile gitmiyor, divanda oturuyor, divanda yatıp uyuyordu. Bir an bile soluk aldırmayan acıları tek başına çekerek hemen her zaman yüzü divanın arkalığına dönük yatıyordu. Ve kafasında hep o çözümsüz soru vardı. Neyin nesiydi bu? Gerçekten de ölüm müydü? Bu soruyu iç sesi yanıtlıyordu. Evet, gerçekten o. Peki bu çektiğim acılar niçin? Ses yanıtlıyordu yine. Hiç. Öylesine işte. Bunun dışında ve ötesinde başka hiçbir şey yoktu. Hastalığı başlayıp da hekime ilk gidişinden bu yana İvanil için yaşamı sırayla birbirinin yerine alan, birbirine ters iki ruh haline bölünmüş gibiydi. Kah umutsuzluğa kapılıyor, ölüm denen ve insana dehşet veren anlaşılmaz şeyi beklemeye başlıyor, kah umutlanıp büyük bir ilgiyle bedeninin çalışmasını gözlemlemeye koyuluyordu. Gözünde bazen görevini arada bir gerektiği gibi yerine getiremeyen bir böbrek, ya da bağırsak canlanırken bazen de bütün anlaşılmazlığı ve korkunçluğuyla kaçıp kurtulması imkansız ölüm canlanıyordu. Bu iki ruh hali hastalığının başından bu yana birbirinin yerini almıştı. Ama hastalık ilerledikçe böbrek hayali değişip gitgide kuşkulu bir hal alarak varlığı tartışmalı bir hayale dönüşürken ölümün yaklaştığı bilinci giderek daha gerçekçi görünmeye başladı. Üç ay önceki haliyle, şimdiki halini ve aslında bayır aşağı koştuğunu hatırlamaya görsün. İçinde umut diye bir şey kalmıyor, umut adına ne varsa paramparça oluyordu. Ivan İliç, Onca insanın yaşadığı şu koca kentte, onca eş dost arasında ve onca aile üyesiyle birlikteyken ne denizlerin dibinde ne de toprağın binlerce metre altında bir benzeri daha bulunamayacak korkunç bir yalnızlıkla yüzü divanın arkalığına dönük yatarken yalnızca geçmişin hayaliyle yaşıyordu. Geçmişten birbiri ardına tablolar canlanıyordu gözünde. Hep yakın zamandan başlıyor... ...uzağa, en uzağa... ...çocukluğuna doğru gidiyor... ...ve orada duruyordu. Bugün yemekte önüne konulan eri şafı mı... ...atlına geldi? Hemen çocukluğunun buruşuk, kuru... Kara eriklerini, onların o kendine özgü mayhoş tatlarını ve erik bitip de çekirdeği kaldığında ağzının nasıl tükürükle dolduğunu hatırlıyor. Bu hatırayı dadısı, kardeşi, oyuncakları gibi o günlere ait bir dizi başka hatıra izliyordu. İçinden bunları geç, bunları hatırlamak çok acı diye geçiriyor ve yeniden bugüne dönüyordu. Divanın arkalığındaki düğme, sahtiyan üzerindeki kırışıklıklar... Sahtiyen hem pahalı hem de dayanıksız bir malzeme. Bunun yüzünden kavga ettiğimizi hatırlıyorum. Ama hatırladığım bir başka sahtiyen ve kavga daha var. Babamın sahtiyen el çantasını yırttığımız için cezalandırılmıştık. Annem acımış bize börek getirmişti.'' Ve Ivaniliç yine çocukluğuna gidip orada kalıyor, bu yüzden yine içi acıyor. Ve yine bu düşünceleri kafasından uzaklaştırmaya, başka şeyler düşünmeye çalışıyordu. Zihninde uçuşan bu anıları hastalığının nasıl başlayıp ilerlediğine ilişkin bir başka anı dizisi izliyordu. Zaman olarak ne kadar geriye giderse anıları da o kadar canlı, güçlü oluyordu. Aslında geriye gittikçe hayatın içindeki iyiler de hayatın kendisi de o kadar güzel, o kadar dolu dolu oluyor ve bunlar sürekli birbirine karışıyordu. Acıların zaman içinde gitgide artması gibi hayatta bütün olarak hep daha kötüye gidiyor diye düşünüyordu. Çok gerilerde hayatının başlangıç dönemlerindeki aydınlık nokta gitgide kararıyor, zaman içinde artan bir hızla sürüyordu bu kararma. Ölüme olan uzaklığın karesiyle ters orantılı bir hızla diye düşündü. Ve artan bir hızla aşağı düşen bir taş imgesi yüreğine saplanır gibi oldu. Hayat gitgide artan acılar demek... Artan bir hızla en dibe, en korkunç acılara doğru uçmak demekti. İşte ben de uçuyorum. Ürperiyor, tedirginlikle sağa sola kımıldıyor, karşı koymak istiyor ama artık bunun imkansız olduğunu biliyordu. Bakmaktan yorgun düşmüş olsa da bakmamayı beceremeyen gözleri yine divanın arkalığına yöneliyor ve Ivan İliç korkunç düşüşün sonunu bekliyordu. Şiddetle dibe çarpma ve onu izleyecek parçalanma, yıkım. ''Karşı koymak imkansız ama hiç değilse bunun nedenini anlayabilsem. Sanırım bu da imkansız.'' diye düşünüyordu. ''Gerektiği gibi yaşamasaydım bu belki bir açıklama olabilirdi.'' ''Düşüncesi aklına gelecek oldu mu, hemen ne kadar düzgün, kurallara uygun, inceliklerle dolu bir yaşama olduğunu hatırlıyor, kimse sürdürmem gereken yaşamı sürdürmediğimi söyleyemez. Bu mümkün değil.'' diyordu dudaklarında ince bir gülümsemeyle. Birinin bu gülümsemeyi görüp aldanabileceğinden korkarak. Hayır, hiçbir açıklaması yok bunun. Acı ve ölüm. İyi ama niçin? Bu şekilde iki hafta daha geçti. Bu süre içinde İvan ile karısının bekledikleri olay gerçekleşti. Petriş Çev kızlarına resmen evlenme teklif etti. Akşamleyin oldu bu. Ertesi sabah Praskovya Fyodorovna, Fyodor Petrovich'in önerisini nasıl anlatacağını düşünerek kocasının odasına gitti. Ama tam da o gece Ivaniliç'in hastalığında kötüye doğru yeni bir gelişme olmuştu. Praskovya Fyodorovna onu her zaman olduğu gibi divanda yatar buldu. Ama yatış şekli değişikti. Ivan sırtüstü yatıyor, bakışları bir noktaya dikilmiş vaziyette inliyordu. Praskovya Fyodorovna ilaçlardan söz etmeye başladı. Bunun üzerine Ivan İliç bakışlarını ona çevirdi. Öylesine nefret dolu bakıyordu ki kadıncağız sözünü tamamlayamadı. ''Tanrı aşkına, hiç değilse rahatça ölmeme izin ver.'' dedi Ivan İliç. Praskovya Fyodorovna tam odadan çıkacakken kızlara girdi içeri. Selamlamak için babasına doğru yürüdü. Kızına da tıpkı karısına baktığı gibi baktı İvan İliç. ''Onun nasılsın?'' sorusunu da ''Yakında hepinizi kendimden kurtaracağım.'' diye yanıtladı buz gibi bir tavırla. Ana kız hiç karşılık vermedi. Biraz daha oturup çıktılar. Bizim suçumuz ne? dedi Liza annesine. Sanki onu bu hale getiren biziz. Babama acıyorum. Ama neden bize bu acıyı çektiriyor? Doktor her zamanki saatinde geldi. İvan Ilyich, adama büyük bir öfkeyle bakarak, yalnızca evet, hayır, diye yanıtladı sorduğu bütün soruları. En sonunda da, Hiçbir şeyin işe yaramayacağını biliyorsunuz, dedi. Onun için bırakın yakamı artık. Acılarınızı hafifletebiliriz, dedi doktor. Onu da yapamazsınız, bırakın beni. Doktor odadan çıktı ve salonda Praskovya Fyodorovna'ya kocasının durumunun hiç iyi olmadığını söyledi. Acıları iyice artmış olmalıydı ve bunları hafifletmenin tek yolu afyondu. Doktor Hasan'ın çektiği fiziksel acıların dayanılmaz olduğunu söylüyordu ki bu doğruydu ama ona asıl çektiren manevi acılardı. İvan İlyich'i kıvrandıran manevi acının nedeni o gece uyumakta olan Ceresim'ın elmacık kemikleri çıkık, kötülük nedir bilmeyen, tertemiz yüzüne bakarken apansız aklına geliveren bir düşünceydi. Ya gerçekten de yaşamam gerektiği gibi yaşamadıysam, bilinçli seçtiğim yaşamım yanlışsa, yaşamını gerektiği gibi sürdürmemiş olmasının imkansızlığına ilişkin düşüncesinin gerçeği yansıtmadığını düşünmeye başlamıştı. Belki de gerçek bunun tam tersiydi. Belki de yüksek mevkilerdeki insanların iyi saydıkları şeylere karşı kısa bir süre sonra kafasından uzaklaştırdığı o belli belirsiz itirazları yine belli belirsiz duyduğu itiraz etme isteği gerçekti. Geri kalan her şey memuriyeti, ailesi, Resmi özel çevresiyle kurduğu bütün ilişkiler, kurduğu ve sürdürdüğü bütün bir yaşam yanlış olabilirdi. Bütün bunları kendi kendine karşı savunmak istedi. Ama bir anda savunmasının ne kadar cılız, köksüz olduğunu anlayıverdi. Savunabileceği bir şey yoktu. Durum böyleyse eğer, diye geçirdi içinden. Bana sunulan her şeyi heba ettiğimi bilerek ayrılıyorum yaşamdan. Bu durumu düzeltmenin imkansız olduğunu da biliyorum öyleyse. Sırtüstü uzanarak hayatını yepyeni bir gözle değerlendirdi. Sabah uşağını, sonra karısını, sonra kızını, sonra doktorunu gözünün önüne getirdi. Onların her hareketi, ağızlarından çıkan her söz dün gece ulaştığı korkunç gerçeği doğruluyordu. Kendini ve yaşadıklarını gördü onlarda. Her şeyin yaşamı da, ölümü de kapsayan büyük, korkunç bir yalan olduğunu fark etti. Bunun farkına varmak çektiği fiziksel acıları büsbütün artırdı. İnliyor, çırpınıyor, üstünü başını paralıyordu. Giysileri onu boğuyor, soluksuz bırakıyordu sanki. Bu yüzden nefret ediyordu giysilerinden. Yüksek dozda afyon verdiler. Kendinden geçti. Ama öğlen her şey yeniden başladı. Herkesi yanından uzaklaştırdı. Kendini yerden yere atmaya başladı. Karısı onunla konuşmaya geldi. ''Bir tanem, bunu benim için yap, lütfen. Kimseye bir zarar verdiğini duymadım.'' ''Yararı olduğunu bile söylerler. Hem ne olacak? Basit bir şey işte. Sağlıklı insanlar bile zaman zaman...'' İvan Ilyich gözlerini tekerlek gibi. ''Ne? Ayin mi? Niçin?'' ''İstemez. Ama aslında...'' Karısı ağlamaya başladı. ''Hadi evet de canım. Bizim papazı çağırırım. Bilirsin iyi adamdır.'' ''İyi. Peki gelsin.'' dedi İvan Ilyich. Papaz gelip de günah çıkarınca yatıştı. Kuşkularından ve onların sonucu olan acılarından arınmış, hafiflemiş hissetti kendini. İçinde yeniden bir umut ışığı belirdi. Yeniden kör bağırsağını ve iyileşme olasılığını düşünmeye başladı. Ayin esnasında gözleri yaş doluydu. Ayinden sonra yerine yatırdılar. Bir an hafiflemiş hissetti kendini. Yaşama ilişkin umutlar belirdi içinde. Doktorların önerdiği ameliyat olasılığını düşündü. Yaşamak istiyorum, yaşamak istiyorum diye geçirdi içinden. Ayin için onu kutlamaya gelen karısı bildik sözleri söyledikten sonra ekledi. ''Kendini daha iyi hissediyorsun değil mi?'' Ivan İlyiç onun yüzüne bile bakmadan ''Evet'' dedi. Karısı giysisi, bedeni, sesi, yüz ifadesiyle ona hep aynı şeyleri söylüyordu. ''Gerçek bu değil. Yaşadığın ve yaşamakta olduğun her şey yalan. Senden hayatı da ölümü de gizleyen koca bir yalanı yaşadın sen.'' Bunu düşünmesiyle birlikte müthiş bir nefret, iğrenme yükseldiği içinde. Nefretle birlikte fiziksel acılar, fiziksel acılarla birlikte iki adım ötesinde beklemekte olan ölümün kaçınılmazlığı bilinci. Yeni bir şeyler oluyordu içinde. Bedeni eziliyor, sancıyor, soluğu kesiliyordu. Karısına az önce evet dediği andaki yüz ifadesi korkunçtu. Karısının gözlerinin içine bakarak, ''Evet'' demiş, sonra o cılız bedenden beklenmeyen bir çeviklikle yüzü koyun dönerek haykırmıştı. ''Çıkın, gidin, yalnız bırakın beni.'' Bu andan başlayarak tam üç gün durmaksızın haykırdı. Kapıları kapalı iki oda öteden bile duyulabilen, insana dehşet veren korkunç feryatlardı bunlar. Karısına ''Evet'' dediği anda mahvolduğunu, artık geri dönüş olmadığını, kesin olarak sonunun geldiğini... Kuşkusununsa bir çözüme kavuşmadan öylece kaldığını anladı. Değişik tonlamalarla ''İstemiyorum'' diye bağırıyor, bu sırada son hecedeki ''U''yu değişik tonlamalarla U, -u, ''U'' diye uzatıp duruyordu. Zaman kavramını yitirdiği üç gün boyunca o görünmez baş edilemez gücün kendisini tıkmaya çalıştığı siyah çuval içinde debelenip durdu. Bir idam mahkumu kurtulamayacağını bile bile nasıl celladın elinden kurtulmaya çabalarsa öyle debeleniyor, çırpınıyordu. Tüm çabalarına karşın geçen her dakikayla o korkunç sona adım adım yaklaştığını hissediyordu. Duyduğu acının da hem bu kara deliğe sokulmaktan hem de ve daha çok bu kara deliğe girememekten kaynaklandığının farkındaydı. Girmesine engel olan şey hayatının iyi geçtiğine duyduğu inançtı. Hayatını doğru yaşadığı inancı takılıyor, içeri girmesini engelliyor, onu bırakmıyor ve daha da çok acı duymasına neden oluyordu. Birden şiddetli bir gücün kendisini göğsünden ve böğründen ittiğini hissetti. Soluğu iyiden iyiye tıkanır gibi oldu ve kara deliğe yuvarlandı. Orada deliğin dibinde bir şeyler parlıyordu. Geri geri giden trende insanın ileri gittiğini sanması, neden sonra asıl yönün farkına varması gibiydi durumu. Evet... ''Her şey yanlıştı.'' diye geçirdi içinden. Ama zararı yok. Yapılması gereken şey yine de yapılabilir. ''İyi de yapılması gereken şey ne?'' diye sordu kendine ve birden sessizleşti. Üçüncü günün sonunda ölümünden bir saat önce oluyordu bunlar. Bu sırada liseli oğlan usulca içeri süzüldü. Babasının yattığı divana yaklaştı. Can çekişen hasta umutsuzca haykırıyor, elini kolunu savuruyordu. Eli bir ara oğlunun başına çarptı. Oğlan eli tutup dudaklarına götürdü ve ağlamaya başladı. İvan Ilyich tam o sırada düştü ve ışığı gördü. Evet yaşadığı hayat yaşaması gereken hayat değildi ama yanlış hala düzeltilebilirdi sanki. O şey ne diye sordu kendi kendine ve bir şey dinler gibi sessizleşti. Elini birinin öptüğünü bu sırada fark etti. Gözlerini aralayıp oğluna baktı. Acıdı çocuğa. Bu sırada karısı geldi yanına. Karısına baktı. Praskovya Fyodorovna ağzı açık, gözleri, burnu gözyaşlarıyla ıslak, umutsuz bir ifadeyle ona bakıyordu. Ivan Ilyich ona da acıdı. ''Hepsine eziyet ediyorum.'' diye düşündü. ''Acıyorlar bana ama ölmem hepsi için iyi olacak.'' Bunu onlara söylemek istedi ama güç bulamadı kendinde. ''Söyleyip ne olacak? Söyleyeceğine yap.'' dedi kendi kendine. Karısına gözleriyle oğlunu gösterdi. Götür onu. Yazık. Sana da. Bir sözcük daha eklemek istedi. Bağışla diyecekti. Ama ağzından bırak çıktı. Ancak yanlışını düzeltecek gücü yoktu. Anlamışlardır nasılsa diye düşünüp elini salladı. Birden onu boğan, ona dünyayı zehreden her şeyin iki yandan, dört yandan, her yandan hep birlikte harekete geçtiğini fark etti. Ailesine acıyordu. Daha fazla üzülmemeleri için bir şeyler yapmalıydı. Onları da, kendini de tüm bu acılardan kurtarmalıydı. Ne hoş, ne de kolay, diye düşündü. Ya ağrı, diye sordu kendi kendine. Ağrı nereye gitti? Ey ağrı, neredesin? Kulak kabarttı. Ha, burada. Ne yapalım? Varsın ağrı da olsun. Ya ölüm? O nerede? Kendini yoklayıp, Eski ölüm korkusunu aradı, bulamadı. Ölüm nerede? Ne ölümü? Korku diye bir şey yoktu. Ölüm yoktu ki korku olsun. Işık vardı ölüm yerine. Böyle oluyor demek, diye mırıldandı birden. Ah ne mutluluk! Onun için her şey yalnızca bir an sürdü. Ve bu anın anlamı bir daha hiç değişmedi. Orada bulunanlara göre ise iki saat daha sürdü can çekişmesi. Göğsünden bir hırıltı yükseliyor, cılız... Tükenmiş bedeni seyirir gibi aralıklarla titriyordu. Derken göğsü daha sırıldamaya başladı. Hırıltılar iyice azaldı. Üzerine doğru eğilen biri, ''Bitti.'' dedi. İvan Ilyich bu sözleri duydu ve içinden tekrarladı. ''Bitti. Ölüm bitti. O yok artık. Derin bir soluk almak istedi ama soluğu yarıda kaldı. Bedeni birden gevşedi ve öldü.'' Kitabın Sonu Yeni kitaplar için kanala abone olup beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen.